Csak Kainat, bugün 1 Eylül Perşembe, yıl 2016, ay 9, gün 245, Hızır 119. 1437, Hicri Zilkade 29, 1432, Rumi Ağustos 19. Dünya Barış Günü. İstanbul Radyosu'nun kuruluş günü, 1927. Galatasaray Lisesi'nin açılışı 1868. Alman orduları Polonya'ya girdi. İkinci Dünya Savaşı başladı, 1939. İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı 1 Eylül günü, Dünya Barış Günü olarak kutlanıyor. Almanya'nın Polonya'yı işgaliyle başlayan ve sonuçta milyonlarca kişinin ölümüne yol açan İkinci Dünya Savaşı'nın 50. yılının anıldığı 1 Eylül 1989 Dünya Barış Günü ilan edilmişti. 535 yıl önce bugün 1 Eylül 1481'de Galatasaray Lisesi, Galatasaray, Galata Sarayı, devlet adamı yetiştirmek amacıyla İkinci Beyazıt tarafından kurulmuştu. Saatli marif takvimleri memleketimizin önde gelen okullarından biri olan Galatasaray Lisesi'ne nice yıllar diler. Günün malumatı Eylül ayında Tarlalar Tava gelen tarlalar sürüldükten sonra buğday, arpa, çavdar, yulaf ve burçak ekilir. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi Merhaba herkes Açık Radyo Brısı 94.9 açıkradio.com.tr ve Açık Gazete Programı başladı Ömer Maddo Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz Emre Gümşer de bize destek veriyor Günaydın, Günaydın. Açılışta I.O. Jima'nın savunması için şarkı Juno Ishida Zento Kobayashi ve Marika Kobayashi tarafından seslendirilen bir şarkıydı Pasifik'in dalgaları üzerinde emperyal imparatorluk şehrinin güneyinde küçük bir küçücük bir ada oralarda denizin üstünde uçar gibidir ve imparatorluk ordumuzun daha doğrusu ülkemizin kaderi de bu ülkenin ellerinde yatar biz durdukça kendimizi güvende hissedeceğiz yani emperyal topraklar imparatorluk toprakları da sonsuza kadar barış içinde olacaktır Onurla savaşacağız, her ne pahasına olsun onurla, şerefle adamızı, gururlu adamız İhojima'yı koruyacağız diye bir hamasi çocuklara söyletilen bir şarkı. Neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Gale Galeano aynalardan anlat.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 Fotoğraflar, Zafer Bayrağı, Iwo Jima Adası, Suribachi Volkanı, Şubat 1945. Altı deniz piyadesi Amerika Birleşik Devletleri bayrağını uzun çarpışmaların ardından Japonlardan daha yeni aldıkları volkanın tepesine dikiyorlar. Joe Rosen bu fotoğrafı. Bu savaşta ve daha sonrakilerde muzaffer vatanın sembolüne dönüşecek ve afişlerde postapullarında hatta hazine bonolarında milyonlarca kez kullanılacaktır. Gerçekte bu, o gün ikinci bayraktır. Ona nazaran çok daha küçük olan ve destansı fotoğraflar için pek uygun olmayan ilki birkaç saat önce hiçbir olağanüstülük yaşanmadan dikilmiştir. Ve bu fotoğraf Zaferi kaydettiğinde savaş bitmiş değildir. Aksine daha yeni başlamaktadır. Bu altı askerden üçü eve canlı dönemeyecek ve Pasifin bu küçücük adasında yedi bin deniz piyadesi daha ölecektir. AYNALAR Eduardo Galeano, çeviren Süleyman Doğru, Sel Yayıncı. Tarihte bugün 717'di milattan sonra bugün. Konstantinopolis'in kuşatması, Müslüman ordusu 1800 gemiyle donanması kuşatmaya rağmen yaramamış ve Bizans ordusuna yenilmiş 717 yılında çünkü o sırada teknolojik bir üstünlük kullanıyor, Grek ateşi diye bilinen, Rum ateşi, Rum ateşi diye bilinen bir e, şey, var, petrol kullanıyorlar evet. yani napal gibi Bu şey. sayede de 736 yıl daha ayakta kalabiliyorlar. Evet, teknolojik üstünlük böyle savaşlarda avantaj sağlıyor. 1878'de bugün Emanat adlı kadın, ilk telefon operatörü olmuş, santral operatörü, Alexander Graham Bell buluşlarıyla bilinen Mucit Boston Telefon Boston Telefon Dispatch Company'nin Ee, ...işe aldığı bir kadın olmuş... ...telefonlar başlamış... ...ve bu teknolojik buluşla... ...zengin olmuş tabi beldi. 1914'te... ...son... E, ...posta güvercini... ...göçmen... ...göçmen güvercini daha doğrusu... ...Marta adında bir dişi... Cincinnati Hayvanat Bahçesi'nde... ...hayatını kaybetmiş. Bu tabi son derece ilginç bir hikaye yani fotoğraflarını gören hatta filmi bile e, yapılmıştı bunun. Milyarlarca göçmen güverdini yaşıyor. Öylesine çok kalabalıklar ki Amerika, Kuzey Amerika'nın doğusunda bugünkü New England denen yerlerde özellikle günlerce gökyüzünü karartıyorlar bir geçtikleri zaman. Hı hı. Milyarlarca var. Ve Kuzey Amerika'da insan nüfusunun artmasıyla birlikte Her yıl kolaylıkla avlanıyorlar çünkü silah teknolojik üstünlüğü var. Göçmen güvercin trenlerle büyük kentlere gönderilmeye başlanmış. Yiyorlar da göçmen güvercin sayısı 1870'ten sonra iyice azalmış. Ve bilinen son göçmen güvercin işte Marta adlı dişi güvercin 1 Eylül 1914'te bundan 102 yıl önce. Değil mi? He, galiba. 102 yıl önce evet. Oha eyaletindeki Cincinnati hayvanat bahçesinde ölünce türün soyu tükenmiş. Böyle zararlı bir hayvan da değil aynı zamanda. Ara sıra yeni tohum atılmış ekin tarlalarına girmesine karşın genelde tarım ürünlerine önemli bir zarar vermeyen bir canlı. Ee, ama insanların en büyük hizmeti soylarının tükenmesiyle doğa koruma çalışmalarının hız verilmesine yol açarak yapmış. Biraz ironi. Evet. Acayip bir açıklama bu evet. Yani tükenebildiğini fark etmişler galiba e, türlerin ve böylece İnsanlar... yaşasın iklim mücadelesi başlamış. Tam Tabii. şey çağına girdiğimiz sırada oluyor bu antroposen çağına yani evet. insan çağına. Evet. Girdik evet. mi girmedik mi? Artık tartışmaları da bitmek üzere ki ya da üç yıl içinde kesinlikle açıklanacak. Wisconsin'daki e, bir parkta. Evet. eyalet parkında. Göçmen güvercin içinde bir anıt dikilmiş ve o anıtta bu tür insan aç gözlüğünün ve düşüncesizliğinin yüzünden yok olmuştur cümlesi yazılmış. Evet bu güvercin türü insanın aç gözlüğü, gözlülüğü ve düşüncesizliği yüzünden yok olmuştur diye bir şey çıkartmışlar. Evet. evet hazır bugün şeyden de bahsetmişken olayları birbirine bağlayarak gidelim. Gitmeye çalışalım daha doğrusu her zaman çok başarılı olamıyoruz bu konuda. E, fotoğraf dizisine başladı. İkon, i̇kon olmuş fotoğrafları üzerinde gerçek hikayelerini yazıyor her şeyin tarihinde. Aynalar kitabında Eduardo Galeano. E, bugün ikini okuduk. Bugün de bir başka önemli fotoğrafçı, ikonik fotoğraflarıyla dünyada çok büyük e, ün kazanmış olan ve insanların sevgisini de kazanmış olan fotoğrafçı Mark Ribu. 93 yaşında hayata veda etti Fransa Fransız uzun süredir tedavi görüyormuş Magnum meşhur Magnum'un Magnum, Magnum ajansının siyah beyaz fotoğrafları Magnum grubunun ilk grubunun içinde zaten kendisiyle 2000 yani uzun yıllar önce 1996'da da Magnum'un E, açık radyoda serisini e, kutlamıştık Magnum'dan büyük sergilerine katkıda bulunmaya çalışmıştık biz de. Ortak sergi yapmıştık daha doğrusu bir türlü beceremedim söylemeyi. Orada da Mahri Bunn'un fotoğrafları vardı. En ünlü fotoğrafı, fotoğraflarından biri işte bu Vietnam Savaşı protestoları sırasında elinde çiçekle Pentagon'un önünde. ...güvenlik güçleriyle... ...süngülere kendisini... ...karşı karşıya koyan... ...aktivist Jen Rose Casimir'in... ...yer aldığı fotoğraf... ...elinde bir çiçekle... E, ...süngülü askerlere çiçek veriyor... Evet. E, ...ayrıca... ...İran'da da... ...Humeni resmiyle kaplı duvarın... ...önünden geçen... ...çarşaflı kadınların göründüğü... ...fotoğrafta çok iyi biliniyor... Bu ...iki çarşaflı kadın arasından, Hümeyni'nin sarıklı ve sakallı görüntüsü yükseliyor. Ayrıca Metin Göktepe cinayeti davasının Afyon Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasını da izlemişti. Kendisi Biyanet'ten aldığımız bir haber bu. 75 yaşında. Sınır, Erol Önderoğlu, sınır tanımayan gazeteciler Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu. 90'ların Hak Mücadeleleri adlı yazı dizisinde Göktepe davasını takip eden Mark Riboudan şöyle bahsediyor. 75 yaşında dünyaca ünlü fotoğraf muhabiri Mark Ribu, Afyon Ağır Ceza Mahkemesi'nin duruşma salonunda bir sandalye üzerinden laykasıyla fotoğraf çekiyordu. Onu unutamıyorum. O dönem duruşma salonu içinden görüntü almak serbestti. Ribu sanıkları muhabirlerse heyecan ve şaşkınlıklar Ribu'yu görüntülüyordu diyor onda fotoğrafı var. 1923 doğumlu Lyon yakınlarında Saint-Genis-Laval'de doğmuş. Küçük bir babasının hediye ettiği küçük bir fotoğraf makinesiyle çekiyor. Sonra da bütün dünyanın yani en büyük fotoğrafçılardan sayılan 1953'te Life dergisinde ilk fotoğrafı yayınlanınca en büyük fotoğrafçılardan Henri Cartier-Bresson ve Robert Capa'nın Robert Capa'nın davetiyle Magnum'a katılıyor. Ondan sonra da bütün dünyada o fotoğraflarıyla tanıklık ediyor bizler için. Yardımcı Çin, Japonya, Kuzey Vietnam, Afganistan, Kamboçya, Küba, Sovyetler Birliği o zamanki adıyla Rusya, Cezayir'in ve Sahra Altı Afrika ülkelerinin bağımsızlaşma sürecinin olduğu gibi görüntülüyor. Pek çok da ödülü vardı. Mark Ribuya da bir günaydın diyelim. Aynı zamanda geçtiğimiz hafta e, hayatını kaybeden bir diğer fotoğraf sanatçısı Sedat da bir günaydın diyelim. O da e, Moma Metropolitan gibi birçok e, e, Metropolitan Müzesi gibi dünyanın en yaygın sanat kuruluşlarında koleksiyonu ko, bu, san, e, bu yerlerin koleksiyonunda fotoğrafları bulunan. ...bir sanatçıydı. Aynı zamanda... ...film yapımcısıydı Sedat Pakay. 71 yaşında... ...hayatını kaybetti. Geçtiğimiz sene yayınladığımız... ...James Baldwin mülakatları vesilesiyle... ...onun adını da anmıştık bolca. James Boltwin hem İstanbul'da... ...hem de Amerika'daki birçok fotoğrafını... ...çeken isimlerden birisi olarak biliniyor. Aynı zamanda Amerika'nın en ünlü... ...fotoğraf sanatçılarından biri olarak kabul edilen... ...Walker Evans'ın hayatına ilişkin... ...tek belgesel yapı olma özelliğini... ...taşıyan bir çalışmaya da imza atmış... Yayalı Üniversitesi'ndeki öğrencisi olan <gülüyor> Sedat Pakay tarafından bir fotoğrafçının fotoğrafçıyı filme alışı olarak nitelendirilen bir çalışmaya da imza atmıştı. Evet. Geçen hafta cenazesi kaldırıldı Sedat Pakay'ın da. Evet. Ona Te da bir günaydın daha diyelim buradan anmıştık zaten. öldüğü evet. haberini vermiştik. 71 yaşındaydı. Ee, şey şimdi dünyanın durumuna Ee, bir mikro makro bakış yapmaya çalışalım ee, savaştan kıtlık kıyametten iklim bozulmasından Türkiye'deki tuhaflıklardan geçilmeyen bir durum öncelikle şeyi söyleyelim tarihin en büyük facialarından bir midir bilemem ama Associated Press'in yeni bir araştırma sonuçlandı. Irak ve Suriye'de 72 ayrı toplu mezar bulunmuş. IŞİD'in bölgesinde. Daha henüz hiçbiri kazılmamış bile. Yani büyük çoğunluğu kazılmamış bile Associated Press şey diyor. 5000 ile 15.000 arasında değişebilir diyor ceset sayısı her mezarda yaklaşık 70 ila 200 ceset gibi bir sonuç çıkıyor. Bu günümüzde yani son birkaç yılda olan şeylerden bahsediyoruz. Yani bir tanesinde mesela 600'e yakın bir Haziran 2014'te yani sadece 2 sene önce bir büyük katliamda 600 kadar ellerindeki mahkumun öldürüp ve uzaydan çekilen, uydudan çekilen fotoğraflara göre de cesetlerin yan yana iki futbol sahası büyüklüğünde bir alanda intizamlı, düzenli bir şekilde yan yana dizilmiş olduğu görülüyormuş yukarıdan uzay fotoğraflarında. Evet. İnanılmaz bir şey. Somali'den bir vahşi haber daha var. 15 kişi Mogadishu'da En az 15 kişinin öldüğü bir bombalı patlama var. Kamyon bombası patlaması başkent Mogadishu'da 45 kişi de yaralanmış. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yakınlarında bir şeydi. Ve sorumluluğu olan da olmuş Elçabap. Şaşırtıcı değil en büyük terör örgütlerinden biri. ...Yemen'e geçecek olursak... ...Yemen'de de... E, ...Amerika Birleşik Devletleri'nin imalatı... ...bir drone denen... ...insansız hava aracıyla... E, ...üç kişi öldürmüşler... ...Güney Yemen'de... ...El-Kaide... ...üyesi oldukları demiş, söyleniyor ama... Ya, ya, ...Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti... ...öyle demiş... ...bilmiyoruz... ...ama asıl büyük sorun şu ki... ...Yemen'de... ...320 bin çocuk şu anda aç... Bir ilaç ve ölmeyi bekliyor. Yemen tarihin en büyük insan kaynaklı kıtlıklarından birine tanık olmakta şu anda. Evet. Yani şu saniyede buna insanlığın herhangi bir cevabı da yok. Merak etmeyin Suudi Arabistan yardım etmiş Yemen halkına. Öyle mi? 140 ha. milyon dolar yardım etmiş. Oo. Direkt parayı vermiş galiba. TRT'de yazıyor kendi taraftarlarına vermiş olsa gerek. Abluka'daki kentlerde hastanelerin tümüne jeneratör için yakıt sağlanmış aynı zamanda. Çatışmalarda zarar gören insanlara tıbbi ve insanlığı yardım sunulduğu da söylenmiş. Rüyakarlığın da bir sınırı var mı diye düşünüyor insan ama yok. Anlaşılan 10 yaşındaki bir Yemenli çocukla yapılmış bir mülakat var. Kamundurimizdeki bir, bir makalede. Keşke Yemen'de savaş olmasaydı, keşke elektriğimiz ve suyumuz olsaydı. Bir zamanlar ikisi de vardı, mutlu yaşıyorduk. Ve keşke karnımız doyana kadar yaşayabilseydik demiş on yaşındaki bir Yemenli çocuk. Günü olur mu bilmiyorum. Ama böyle demiş keşkelerle oluşan bir şey. Fakat çatışma muazzam artırmış feci şeyi yani kıtlık savaşlar hiçbir zaman rastlantısal olmadığı gibi açlık da öyle değil tabii. Zaten Yemen'de savaş başlamadan önce de açlık ve kıtlık vardı. Kuraklıktan, iklim değişikliğinden vesaire kronik bir şeydi. Yani Human Development Index insan gelişme endeksine göre zaten o zamanki başkan Ali Abdullah Salih milyarlarca milyarlarla ölçülen dolarlarını yuvarken evet. açlık şey oluyordu. Şimdi nerede Salih? Sudarabistan'da. Evet. Orada himayesinde ona yardım hmm. ediyor. ile beraber galiba. Evet. Binali de orada Biz nerede yanlış yaptık diye konuşuyorlardır kendi aralarında. Yok. Yanlış bilen yok. Ortada paralarını ceplerinde, saraylarda yaşıyorlar. O kadar küfür yemişler arkalarından giderken ülkelerinde de kaçarken. bile değil bence. Yani Birleşmiş Milletler FAO adlı teşkilatı Yiyecek ve Tarım Örgütü belirtici gibi siyasi krizin sonucu istikrarsızlık ve zayıf yönetişimden tam bir felaket ekonomi çökmüş durumda. Şok edici istatistikler var. Yani e, normal durum artık e, Yemen dünyanın en yoksul ülkelerinden biri. E, yoksulluk, yoksunluk ve açlık normal şeymiş. Yüzde Yemen nüfusunun açlık sınırının altındaymış. Yüzde bir ülkenin bahsediyoruz. Bugün ne kadar ayınmış? Yüzde seksene çıkmış. Hmm. Açılık Sınır. sınırının altında. Yani sadece sınırın üstünde %20 var. Neyse bu e, Suudi Arabistan'ın yardımı yetmeyebilir herhalde. Suat'tan sonra ne yetebilir onu da tam olarak ben bilmiyorum. Ben de artık. bilmiyorum. Zaten yazıda da diyor ki e eğer bu istatistikler gösteriyor ki bu şok edici Yemenliler yakında hepsi e, ölüme mahkum olacak. Çünkü savaş da sona ermiyor. Amerikan e, yapımı son model silahlarla Suudi Arabistan... ...orayları vuruyor... ...ve dünyadan da hiç ses seda çıkmıyor... ...ama yani şeyi de unutmayalım... ...bu noktada sadece vurulan... ...Suudi Arabistan tarafından vurulmuyor... ...aynı zamanda isyancılara karşı silah akışında... ...sağlandığı bir savaş burası... Aynı tabii, zamanda. Tabii. ...İran tarafından... Büyük ölçüde silahların sağlandığı ve orada bir karışıktan iç savaşın çıkarıldığı gerçeğini de göz önüne almak gerekiyor galiba tek taraflı bir şey değil yani bir anda ışınlanmıyor silahlar oraya bir yerden bir şekilde birileri tarafından getiriliyor yoksa dünyanın en yoksul ülkesi vatandaşlarının %80'nin açlık sınırının altında olduğu bir ülke bu kadar fazla silahı nereden bulabilecek diye de düşünmek lazım. Evet siyaset böyle bir şey. Yüzde doksanı yani Birleşmiş Milletler'in yiyecek yardımının ulaştırıldığı yüzde doksanının ulaştırıldığı köprülerin köprüleri de Suudi Arabistan ve Amerika Birleşik Devletleri bombalamış yok etmiş köprüleri de. Köprüleri o, Evet. Evet. O da yeni bir şey. Zaten silah olarak da kullanılıyor. Bütün savaşlarda da sık sık gördüğümüz gibi. Yani Türkiye'de de şimdi Suriye'ye doğru savaş var mı yok mu diye bir tuhaf tartışma var. Ama bir girdi mi çıkılamayabileceği de bilindiği için. Yani büyük goygoyla, büyük sevinçle karşılanan bu. Biz dememiş miydik diye mesela Yeni Şafak gazetesinde bir seneden beri istiyoruz müdahaleyi Suriye'ye ama sözümüzü dinleyen yok diye yazılar çıkıyor fakat savaşı sonuçları hiçbir zaman hesaplanmayan böyle durumlar getiriyor ortaya. yani hesaplanabilen bir savaş sonucu da yok muhtemelen yani evet. bugüne baktığımız zaman Alman ordularının Polonya'ya girişinin yıl dönümü ikinci Dünya Savaşı başlıyor bu vesileyle 1939 yılında 2000 1945'e kadar süreçte milyonlarca insan ...hayatını kaybediyor. 60 kaybedeyim. milyon filandan bahsediliyor yani? Yani Alman orduları da muhtemelen Polonya'ya girdiği zaman... E, ...bu şekilde Berlin'de Reichstag'ın... ...bombalanıp e, Sovyetler Birliği bayrağı'nın ...tepelerde dalgalanacağını... ...düşünerek girmemiştir herhalde. Ya da bir diğer taraftan da Amerika Birleşik Devletleri'nin... ...ren nehrine kadar gelip Sovyetler Birliği... ...askerleriyle el ele şu fotoğraf... ...çektireceğini de düşünmemiştir. Ama savaş böyle bir şey. Öngörülemez. Ön, tek öngörülebilir şey sınırsız yıkım ve ölüm getirdi. Bu konuda hiç kimsenin herhalde tereddüdü yok. Evet böyle bir durum var yani Yemen'de. Bunun ötesindeki bazı şeylere de değinelim. Ondan sonra Türkiye'ye geçeceğiz tabii. Filipinlere Obama ziyarette bulundu. Yeni Filipinlerin son derece çağımıza uygun düşen bir gangster kılıklı bir e, başkan Rodrigo Duterte'yi e, yani uyuşturucuyla savaş adı altında bir şey başlattı evet. e, ve en az 2000 kişi ölmüş polis ya da o vigilante denen yasa dışı e, milisler tarafından Duterte'nin iki aydan beri geldi. Birleşmiş Milletler ne anlar bu işten filan diyor. Çekiliriz filan diye konuşan ilginç bir figür zaten kendisi. Ee, i̇nsan hakları izleme örgütü şey demiş. Kurbanlar arasında beş yaşında bir çocuk da varmış. Uyuşturucu ticaretinden ölmüş olan. Ee, ve işin ilginç tarafı yeni bir polis şefi getirilmiş oraya. Ronald de Rosa. Bu Ve şöyle konuşmuş öldürmek mi istiyorsunuz onları diye halka Filipinler halkına hitap ediyor öldürün öldürebilirsiniz çünkü siz kurbansınız gidin evlerine benzin dökün yakın yakın öfkenizi gösterin Bu, bunlar çoktan beri zengin oluyordu siz nesiniz sizin beyniniz küçücük ve eriyip gidiyor devam edin demiş ne, uyuşturucu yüzünden mi beyinleri küçülüyormuş Hayır. Halka karşı beyniniz çok küçük sizin gidin bunları evlerine yakın diye düz bir şekilde söylemiş mi? Söylemiş. Bu da polis şefi. İçişleri Bakanı filan. Yani. İçişleri Bakanı demişken bu Efkan Hala bu arada şey oldu. Ne evet. olduğunu bilmiyorum. Ev, görevden el mi şeklinde istifa mı etti? Tam olarak kafama basmadı yani ne yaptı? Ne Bilmiyoruz. Türkiye'nin önemli haberlerinden bir tanesi. Çok uzun zamandan beri İçişleri Bakanlığı yapmakta olan <gülüyor> ve denetimi sırasında terör olaylarının Türkiye'nin en büyük terör olayı hatta hadd hesabı olmayan bir durum var. Evet. Ama oraya geçmeden önce bir polis şey... şefi deniliyordu ya ben o vesileyle. Evet evet benim de aklıma geldi aynı bağlantı. Çok önemli bir şey 17 büyük terör saldırısı olmuş ve en az 580 kişi ölmüş. Bu İçişleri Bakanı Efkan Ayla'nın görevde olduğu ...sadece iki yıl, sekiz aylık... ...kısa bir dönemden bahsediyoruz... ...on yedi büyük terör saldırısı... ...neyse ben e, dünya turunun... ...küçük bir dünya turunu böyle... ...dehşet verici olmakla beraber... ...tamamlamaya çalışayım... Ee, ...kolombiya'da... ...kolombiya'da bir yandan barış görüşmeleri... ...tam yapılırken... E, ...hatta ilan edilirken... ...barışın artık... E, ...fark gerillalarıyla... E, 10 yıllardan beri devam eden... ...kaç yıl, 52 yıldan beri devam eden... korkunç Savaş'ta... ...üç... ...çevre aktivisti katledilmiş... ...şeylere... ...madenciliğe karşı çıkan... Yakın dün, zamanda olan bir şeyden bahsediyorsunuz. Dün, aynı dün. açıklamanın yapıldığı sırada... ...yani... Hmm. ...kendilerini şey kılığıyla... ...ordu... Asker, ...üniformayla gelmişler ve bu vigilante denen işte kimlerse milisler Joel Meneses Nereo Meneses Guzman ve Arias Sotelo'yu kaçırmışlar biraz sonra da cesetleri bulunmuş habermiş böyle de yani bir yandan Obama böyle bir ülkeyi ziyaret ediyor ve uyuşturucuyla ile mücadele adı altında binlerce kişi katlediliyor iki ay içinde çocuklar çocuk çocuk dahil bir yandan böyle şeyler oluyor bir yandan Donald Trump şeye gitmiş Meksika'ya Meksika'ya gitmiş evet. Mexico City'ye mi gitmiş Meksiko City'ye işte Meksika Meksiko City'ye Meksika'ya nasıl gitmiş ya Meksikalılar öm, nefret etmiyor mu Meksika'ya şeyden yok Başkan Penya Nieto'yla görüşmüşler Ama e, duvarı, duvar meselesi vardı biliyorsun. Evet. Görüşmeden hemen sonra Arizona'ya dönmüş. E, Cumhuriyetçi e, Başkan Adayı Donald Trump. Yapıyoruz duvarı. Emlak demiş. kralı. Yap, yapıyoruz duvarı dediği gibi. Hepsini Meksika, yüzde yüzünü Meksika ödeyecek demiş. Nasıl anlaşmış? Onu açıklamamış. Herkes alkış kıyamet bu yeni dünya böyle bir şey oluyor işte Meksika ödeyecek yüzde de ödeyecek diye konuşmasa şey yani çok taze şey, bir haber bu yani cezaevlerinin parasını mahkumlardan almak gibi zaten öyle yapmıyorlar evet, mı Amerika Birliği evet, yani uygun olmuş ee, şey çocuklar da e, borçlarını ödeyemeyen ailelerin e, ailelerin çocukları için özel hapishaneler yapıldığını biliyor muydun? Bilmiyorum. Ama devşirme yani. sistemi yapıldığımız olmuş gibi oldu. Bu Şunların yeni ödeyemiyorsa aile borcunu, devlete Hı -hı. vergi vesaire borcunu çocuğu hapse atıyorlar. Çocuğunu. Amerika Birleşik Devletleri. Evet. Güzelmiş. Postmodern dünyada. Çocuk orada çalışıp para mı kazanıyor? Evet. İyi güzel. Genellikle tur çocuklar. Tahmin edin. şu anda gözümün önüne geldi. Kahverengi de var. Kahverengi de mi var? Evet. Brown. Latin ve Sarı. Sarı, da sarı var, sarı var. Evet. bildiğiniz çocukları alıp babanız borcu evet. olduğu için vergi borcu ha. olduğu için ceza Hangi var öyle. hangi eyaletteymiş bu yahu bakarız green card başvurusu yaparken es geçelim oraya bu saatten var. sonra green card başvurusu yapılır mı o da hikaye ya. Gabon'da da bu da Afrika'da da acayip şeyler oldu Gabon'da seçim oldu başkan Ali Bongo ...galibi ilan edildi... ...cumartesi günü... ...ama pek bunu kabul etmemişler galiba... ...muhalefet lideri Jean Ping... 50 yıldır iktidardaymış... ...nasıl kabul edilebilir ki bu da? Neyse... ...sinirlendim bir an 50 yıl iktidarı gördüğüm zaman... <gülüyor> ...ondan sonra parlamento binasını yakmışlar... ...yani şey... ...Bongo... ...Ali Bongo... İkinci bir yedi yıllık dönemi almış yüzde 49,8'i. Bundan önce çıkan haberlerde Afrika ülkesi Gabon'da yaklaşık 50 yıldır ülkeyi yöneten Bonga ailesi iktidarı kaybetmenin eşiğinde olarak nitelendiriliyordu. Ama kaybetmemiş, çok küçük bir farkla kazanmış. Hadi ciao. Yüzde 49,8'e karşı yüzde 48,2 hmm. alınmış. Yani 5.594 oy. La fark etmiş. Fakat Ping e, Muhalefet Lideri Ping şey demiş Herkes biliyor bizim kazandığımızı Sahte Seçim demiş Ondan sonra da sokağa çıkmışlar Parlamento binası şu anda yanıyor Evet. Cahir Cehir yanarken fotoğrafları var bon, Bongo Sen bongo konusunda yanıldın Hemen düzelteyim Hangi konuda efendim? 50 yıldır iktidarda 67'den beri ama Babası Bunlar babadan oğula babadan oğula seçimleri kazanmış. Işte evet. Yani aynı Ali Bongo değil. O babası başka Bongoydu. 67'de iktidara gelmişti. Evet. Böyle bir ufak düzeltme yapayım. Ee, İsrail'den de Batı Şeria'da 500'den fazla yerleşime onay gelmiş. E, Filistin'in Batı Şeria kesiminde 300'e yakını, yeni olmak üzere 500'den fazla Yahudi yerleşim bir onay vermiş. Yerleşim inşalarını gözleyen Peace Now örgütü açıklama yapmış ve derin endişe duyduğunu da belirtmişler. Amerika Birleşik Devletleri de çünkü Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesinin Filistin'le barış sürecine yönelik ciddi bir tehdit olduğu açıklanmış. Bu yıl 2623 yerleşim oldu tamamen işgal altındaki topraklarda yapılıyor. Bu arada 31 Mart 2010'da 9 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hayatını kaybettiği Mavi Marmara saldırısının ardından Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için yürütülen bir diplomatik görüşmeler silsilesi vardı. Bu görüşmeler silsilesinin ardından imzalanan mutabakat metni dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın önüne gelmiş ve onaylanmış. Onaylanmış evet bu da güzel. Son olarak da dünya turunu tamamlarken Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff ya da Rousseff nasıl okunuyor tam bilaydık. Brezilya senatosu bütçede usulsüzlük yapmakla suçladı. Bu bir suç değil ama suç olmamasına rağmen anayasaya aykırı olarak büyük bir oy çoğunluğuyla senatörlerin 61'i Rousseff'in azli yönünde oy kullanmış. 20'si görevde kalması yönünde 3'te 2 oy gerekiyordu alınmış ve Brezilya'da 13 yıl süren işçi partisi iktidarda da son bulmuş oluyor ve dünyanın en ilginç durumlarından biri ortaya çıktı asla seçilmemiş olan bir kişinin yönetimine geçti iki sene Michel Michel mi evet Michel Temer Temer yönetecek bir 2019'a kadar Rusya'da ...suçlama ve aziz süreci... ...dokuz aydır ülke siyasetinin... ...ana gündem maddesini oluşturuyordu. 68 yaşındaki... ...Russef... ...sicilim... E, ...temiz ve bir siyasi... ...darbedir bu demiş. Anayasada... ...suç olmayan bir şeyden dolayı görevden alma... E, ...bütün dünyada da... ...yankıları olacak ama çok büyük bir... ...sonuçları olması bekleniyor. Dünyanın en büyük... ...ekonomilerinden biri oldu gelişme yolunda ve taze bir demokrasiydi canlı bir demokrasi bütün yanlışlar yoks arada yoksulluk yolsuzluklara rağmen gelir dalma eşitsizliğine rağmen çok uh, ilginç bir önemli bir ülkeydi şimdi bu onu da demokrasiye ağır bir darbeyle eee uh, kaybetmiş olduk diyebiliriz Brezilya'da siyasi ve ekonomik krizi e, demokrasiyi büyük bir tehdit altına sokuyor diye The Hill gazetesinde de Mark Weisbrod'un önemli araştırmacılarından biri dünyanın Center for Economic Policy Research'ün başında yazmış çok önemli Latin Amerika için ve bütün dünya içinde önemli sonuçları olacaktır diyor izlemeye çalışacağız açık gazetede. Şimdi ondan sonra da Türkiye'ye döneceğiz. İçişleri Bakın istifası var. içte ve dışta savaş devam ediyor. 50 Kürt siyasetçi 5 Eylül'den itibaren süresiz ve dönüşümsüz açlık grevine başlayacak. Ve yeni tutuklamalar ve gazeteciler hakkında gözaltıları var. Dil bilimci. Dil bilimciler ve Pek çok gazetecinin hakkında büyük şey başlıyor yine. Onu da e, karanlık bir perde inmesi durumu devam ediyor. Onları konuşmaya birazdan devam edeceğiz. Açık Gazete. gözleminden hemen instrumental olarak dinlediğimiz bir parçaydı bu. Kimse barıştan söz etmiyor aslında. Bunun şarkılı versiyonu da var. Evet açık radyodayız. Açık dergi, açık gazete programı devam ediyor. Ve e, bu arada şeyi de söyleyelim. Japonya'da muazzam bir tayfun da var. En az on bir kişinin öldüğünü hmm. de belirtelim. Çok önemli bir. Lion Rock adı verilmiş. Aslan kayası. Ne demekse bu. Tayfun. Kuzey Japonya'yı otuz Ağustos'ta vurmuş Ofunato şehrini. İngilizce ad vermemişlerdir herhalde Japonlar. Bilmiyorum niye böyle. Lion Rock diye adı geçiyor. En az on bir kişi ölmüş. Kuzey Japonya'da. Iwate vilayetinde e, zaten tsunami'de 2011'de tsunami'de Tohoku depreminde e, ve 18 binden fazla da kuzey yakasında e, sahilinde şey vermişti kayıp vermişlerdi e, binlerce ev elektriksiz kalmış uçuşlar yasaklanmış vesaire vesaire Honduras'ta da aynı zamanda bir ölü yüzlerce ev zarar seller ve toprak kaymalarından dolayı. Aynı zamanda da Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli şehirlerinde de yaz fırtınaları var. Bir dizi. Çok sayıdasın. Şehirde. Artık saymıyorum. ve Kuzey Iowa'da 24 saat içinde 214 milimetre Yağmur yağmış görünmemiş bir durumda ve son olarak da şeyi söyleyelim Hindistan'da da Bihar ve Uttar Pradesh eyaletlerinde 4 milyon insanı etkileyen ve uydudan da gözüken uzaydan Gange, Ganga nehrinin rekor seviyelere çıktığını bendini çiğneyip açtığını gösteren fotoğraflar 4 milyon insan etkilenmiş durumda. ...çok acayip bir şey. Bu arada ilginç bir gelişme daha yaşandı geçtiğimiz günlerde. Japonya demişken ondan da bahsetmek gerekiyor. Ee, Afrika'da Kenya'nın başkenti Nairobi'de... ...27-28 Ağustos saatleri arasında düzenlenen... ...6. Tokyo Uluslararası Afrika Kalkınma Konferansı'nın kapanışında... ...çeşitli Afrikalı ve Japon firmalar arasında... Afrika, Japon işbirliğini güçlendirme ve ham maddelerin Afrika kıtasına üretilmesine yönelik çalışmaların hızlandırılmasını hedefleyen 73 anlaşma imzalanmış. Kaç para değerinde biliyor musunuz? 30 milyar dolar. 30 milyar dolarlık bir anlaşma imzalamış Japonya. Ee, ilk kez de Japonya'nın dışında bir ülkede düzenlenen konferans olarak nitelendiriliyor. İmza töreninin gerçekleştiği konferans olarak da nitelendiriliyor. Shinzo Abe de orada konuşmuş. İmzalanan anlaşmaların altyapı, eğitim, sağlık, ziraat, bilişim teknolojileri, madencilik ve iletişim ve enerji sektörlerine yönelik olduğunu söylemiş. Bu 30 milyar dolarlık destek paketinin 10 milyarını Afrika Kalkınma Bankası aracılığıyla altyapı projelerinde kullanılacağını söylemiş. Geri kalan 20 milyar dolarsa özel sektörde yatırımcılara verilecekmiş 3 yıl içerisinde. Evet. 30 yani. milyar dolar. Yani biz bir göçmen anlaşması üzerinden yaklaşık... E ne kadar? 4 milyar doların kavgasını veriyor? 3 milyar avro. 3 milyar avronun kavgasını veriyorduk. Hı hı. Japonya Afrika'ya 30 milyar dolarlık e, bir taahhütte bulunmuş. Yardımsever olduğu içindir herhalde. Tabii 20 milyar dolarlık özel sektör yardımcılığı. Evet, seviyor. Siyahları seviyor. Siyah insanları herhalde. Ham maddeyi de seviyor olabilirler. Evet. Belki de. Evet. Bu arada ham madde demişken e, dünyanın en eski kaya Ee, ol, ol, oluntuları bulunmuş. Çok ürpertici bir, bir haber. Dünyanın en eski hayat biçimlerinin de e, bu eski e, kayaların Grönland'da bulunmuş 3,3 milyar 700 milyon yıl önce bundan önce yani 270 200 milyon Yıl daha eskiye gitmiş hayattaki e, şeyin gezegenin tarihinde hayat. Bu sadece bir kaya değil aynı zamanda bu kayaların üzerine yapışmış böyle mikrobik e, bakteriler, canlılar, bakteriler evet. de bulunmuş. 200 milyon yıllık bir geriye gidiş söz konusu ama Ürper'ten kısmı bu değil. Bu araştırmaya e, sebebiyet veren durum e, Grönland'da yapılıyor bu Avustralyalı bilimci bilim insanları e, tarafından bahar aylarının oldukça farklı bir şekilde, sıradan olmayan bir şekilde oldukça sıcak geçmesinden ötürü böyle bir araştırmaya mümkün kıldığından bahsediliyor. Yani 3.7 3.7 milyar yıldır orada bulunan bu canlılar, Gidiyorlar canlı fosilleri evet. ortaya çıkmaya başlıyor. Evet. Ve küresel iklim değişikliğine bağlayabileceğimiz bir noktada. Ardından biz de 200 milyon yıl daha önceye dayandığını anlıyoruz. Evet, daha önce 3,48 milyar yıl olarak hesaplanıyordu. Şimdi 3,7 milyar yıla doğru gitti. Çok çok önemli bir buluş bu. Yine aynı bölgede bir buluş, bir keşiften daha bahsediliyordu geçtiğimiz haftalarda. Science dergisinde yer alan bir habere göre Kopaynak Üniversitesi uzmanları 28 adet Greenland köpek balığının yaşını radyo karbon yöntemiyle belirlemeye başarmışlar. Belirlemeyi başarmışlar. Bazı balıkçı ağlarında ölen köpek balıklarının kulak yapısını... tıpkı ağaç gövdesindeki halkalar gibi yaşlarını gösterdiğini keşfetmişler. Kaç Bu sayı milyon yaşındaymış. Canlı bunlar. Hayır yani tür olarak. Tür olarak kaç milyon? bakayım. O yazmıyor. Ama canlı köpek balığının bir, birisinin yaşı yazıyor. Bu sayede 1501 ve 1744 arasında doğduğu saptanan bir grup ortaya çıkıyor. Bu köpek balıkları 150 yaşında blue uçağına eriyorlarmış. Ergenliğe 150 yaşına giriyorlarmış. Boyları 5 metreyi bulabiliyormuş bu gröndan köpek balıklarının. Böylece dünyanın en uzun ömürlü omurgalı ünvanını da almış oluyorlarmış. Ama bitmek üzereler. Köpek balığı türü bütün o heybetine ve vahşi görünüşüne rağmen, yapısına rağmen... Yok olmaya gidiyor. Birinin e, yaşı yüzen dişi bir köpek balığının yaşının 400 olduğu, 400'den daha fazla olduğu saptanmış. Bu köpek balığı doğduğunda Osmanlı tahtında Sultan Ahmet varmış e, ve kendi adına yaptırdığı caminin inşaatı yani Sultan Ahmet caminin inşaatı e, tamamlanmamış. Bir köpek balığı. Evet. Kaç yaşında buluşturulmaya gidiyorlardı? Neyse. 150 150. En çok 211 yılına kadar yaşadığı saptanmıştı daha önce Grönland balinalarını Bu ünvan şimdi de köpek balıklarına geçti Zaten birkaç yüz milyon yıldır var olan ama türleri artık şimdi Yüzgeç çorbası filan gibi sebeplerle yok olmaya giden zaten denizin de mahvolmasından dolayı. Omurgasızları saymazsak da rekor Mink adlı bir istiridye türündeymiş. O 507 yaşındaymış. O da galiba işte. Kaplumbağalar da fena gibi. değil. Darwin'in kaplumbağası Galapagos'tan yeni öldü. Ölüyor musun? Evet. evet evet. Getirdik. Evet eli. hatırladım. Birkaç yüzyıl sonra. Yer küre insan çağına girdi tartışmalarını dün yapmıştık. Çok az söyleyelim insan çağı olarak yani 35. Uluslararası Jeoloji Kongresi'nde Güney Afrika'da yerküre tarihine antroposen yani insan çağı isimli bir zaman dilimi eklenmesinin gerektiği yöne sürüldü ve dönüm noktası aranıyor bulunacaktır. Çok yani 35 panelin 35 üyesinden 28'i hangi işareti bulursak bulalım. Yerkürede yeni devir 50'lerden 50 başladı. Çok kısa zaman olduğu söyleniyor ama işte böyle kısa zamanda jeolojik çağda değiştirilebiliyor. İnsan çağı başladı. Bakalım ne çağı olarak bitecek. Bir de çok yeni bir haber. Kahve severler için, kahve tiryakileri için kötü. E, haber yüzde düşmesi ihtimali bekleniyormuş 50 mi üretimin yüz50 tamam. zam yani e, Evet yüzde zam Eğer bulabilirsen tabi yani yükselen hararet ve değişen yağmur patenleri kalıpları kahve şeylerini hem kalitesini hem verimini ürünü hem de kahve zararlarını etkiliyormuş yüzde 50 öldürdü, haberdi, evet. kahve diye evet. da zararlılar daha çok yaşıyormuş yani e, Meksika kahvesi meşhur bulunamayacakmış 2050'den sonra Nikaragua'da hemen hemen tamamını kaybedecekmiş rapora göre Brezilya en büyük e, kahve işletmecisi vay canına e, üreticisi çok kayıplar yaşayacakmış. Tam böyle kullandığınız arabayla evdeki kahve makinesini birbirine bağlayacağınız bir dönemde olacak iş mi bu? Evet olmaz hakikaten. Bir de Afrika dünyanın en zeki ve duyarlı yaratıklarından sayılan filler Afrika'nın savan filleri'nin köpek balıklarından farksız bir durumu var. Dişleri dolayısıyla onları çok sat, alıp satıyorlar. Özellikle batılı zenginlere gidiyor ve Çin Çin'in yeni zenginlerine. Afrodizyak etkisi dolayısıyla mı? Yok. Bu evet. süs. Ve bu şeydi gergedanlarınki Afrodizyak etkisi evet. olduğu söylenen. Evet. Onunki bu fil dişi daha güzel. Oymalı falan. Şey bu etkili. eski dayanıyor. Yani, yani e, 19, 2007 ile 2014 arasında sadece 7 yılda yüzde otuz gitmiş filler dünyanın. Hmm. Ve asla mesela e, yıllar geçse de ölülerini ziyaret ediyorlar. Yüzlerce kilometre gidip biliyorsun. Evet. Unutmuyorlar filan. Bir de e, yeryüzünde polinasyon için yani tohumların dağılması ve hayatın devam etmesi için mutlak bir e, zorunluluk bazı bölgeler için. Onlar çünkü gezen hayvanlar Oradan oraya taşıyor tohumları ve doğa çoğalıyor. Artık olmayacak. Ne yapalım? Olmayacak. 2002 ve 2012 yılları arasında 800 bin filin katledildi ve günümüzde sadece 400 bin filin, e, Afrika filinin kaldığından bahsediliyordu aynı zamanda. Geçtiğimiz Ağustos ayında e, 12 Ağustos'ta Dünya Fil Günü olarak kutlanıyordu. Bazı internet sitelerinde bu bilgiler de mevcut. Ama Afrika'da şimdi... günde 96 filin öldürüldüğü düşünüyormuş. Günde 96 fil öldürüyorum. Tam koruma altına alınmadığı takdirde fillerin 2023 itibariyle tamamen yok olacağı ifade ediliyormuş. hisse ne olsa da yatırsak. Ee, öte 2023 an... ha? Evet, 2023. Türkiye için de önemli bir tarih. Filsiz bir Türkiye olacak o zaman. Bil fiil. 1923'ün Kurtuluş Savaşı'nın 100. yıl döneminde filsiz bir dünya. Evet. Ki zamanında savaşlarda <gülüyor> bile kullanılan bir hayvan aynı zamanda. O kadar yaygın. Evet şimdi çok önemli birkaç haberi de söyleyelim. Bir kere e, 50 Kürt siyasetçi 5 Eylül'de süresiz ve dönüşümsüz açlık grevine başlayacak. Bu çok önemli aslında. Evet. Hatip Dicle HDP, Barış ve Demokrasi Partisi BDP, Demokratik Toplum Kongresi DTK ve Halkların Demokratik Kongresi HDK. Aynı zamanda da Özgür Kadın Kongresi KJA kısaltılıyor. Hepsinin adını açıklama yapan Hatip Dicle. Açlık grevi eyleminin 5 Eylül'de 50 kişiyle başlayacağını söylemiş ve süresiz ve dönüşümsüz olacakmış. Gayet dramatik ve önemli bir şey Sayın ateşkes e çağrısı yapılmış mı? Efendim. Ateşkes çağrısı yapılmış mı? Her iki tarafa da en azından. E ateşkes için gerekli olan şey e Öcalan'la görüşülmesi. Son 5 yıldır hiçbir yani. avukatıyla görüşememiştir. Adeta bir rehine muamelesi yapılmakta. Ve ceza içinde ceza, tecrit içinde tecrit uygulanmaktadır diyor. Evet, yani öyle bir çağrı da var. Bir halkın ve mücadelenin önderinden 510 gün boyunca talep haber alınmamasının, alınmasının engellenmesi ve özellikle darbe girişiminden bu yana kendisiyle görüşülmesi taleplerinin ısrarla reddedilmesi... Bütün barış ihtimallerini maalesef ortadan kaldırıyor demişler. En son Mayıs ayının başında Avrupa Konseyi'nden bir heyet İmrala'ya gidip Öcalan'la görüşmüştü. O zamandan bu zamana herhangi bir görüşme olduğunu ben bilmiyorum. Yani 510 gün sürdürdüğümüz her türlü siyasi, hukuki, diplomatik ve insani çaba hükümet tarafından boşa çıkarılmıştır. Bu nedenle Sayın Öcalan'la avukatları, aile üyeleri veya siyasi bir heyetimiz yüz yüze görüşüp kendisinden sağlıklı bir haber alıncaya kadar... Yeni bir süreç başlatma kararı aldık. Bu çerçevede 50 yönüllü arkadaşımız 5 Eylül tarihi itibariyle süresiz, dönüşümsüz açlık grevine başlayacaklardır. Tek talebi vardır bu açlık krevinin Sayın Öcalan'la hukuk kuralları çerçevesinde görüşme yapılması. İlk çağrımız hükümetedir. Bu talebimizin her açıdan siyasi, hukuki, ahlaki ve insani meşruiyetinin gözetilerek hemen yarın yerine getirmesini diliyor ve bekliyoruz. Halkımıza ve demokrasi güçlerine de çağrımız şudur. Bu son derece makul çağrımıza karşılık verilmemesi durumunda süresiz dönüşümsüz açlık grevine başlayacak arkadaşlarımızın etrafında büyük ...ve görkemli bir sahiplenmeyi gerçekleştirmek üzere herkes hazırlığını ve planlamasını yapmalıdır. Gün eylem günüdür diyorlar. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Tereli Mücadele Şube Müdürlüğü aynı zamanda mücdürlüğüne bağlı ekipleri... ...dün gece Demokratik Toplum Kongresi binasında yönelik bir operasyon düzenlediğinden bahseden haberler de var... Çevresinde geniş güvenlik önlemi yapıldıktan sonra polisler içeri girmişler ve iki saat arama yapmışlar. Bazı belgelerle beraber ellerinde dışarı çıkmışlar. Arama sırasında HDP milletvekilleri Pir, felekna Ucağı, Sibel Yiğitalp'te binaya gelmişler. Evet bu çok önemli çünkü yani ülkemizin en önemli sorunu hiç şüphesiz Kürt sorunudur. Yüz yıl önce Orta Doğu, Mezopotamya, Anadolu ve Kürdistan topraklarını burada yaşayan halkların toplulukların iradesini hiçe sayarak paylaştıran 1. Dünya Savaşı galiplerinin el birliğiyle yol bölgesel sorunlardan da bir tanesidir diyor. Ve bu konuda maalesef kısır döngüyü kırmak mümkün olamadı. Ta ki bu kan tezgahını yıkmak ve erdemli bir barışı sağlamak için bu toprakların savaş üzerine kurulmuş makus talihini değiştirmek için cesur bir siyaset adamı ve halk lideri Sayın Öcalan 2013 Nevruz'unda güçlü bir inisiyatif aldı diyor. E, silahların susması, sözün ve siyasetin devreye girmesi çağrısı yaptı. Devlet ve hükümetin de barışa bir şans vermeye yönelişiyle ortaya büyük bir umut ve heyecan çıktı. Gerçekten de kan durdu, silah sustu. Her gün her birimizi derinden yaralayan ölümler son buldu. Asker, polis, gerilla, korucu, sivil, çocuk ölümleriyle ...fazlasıyla kanamış olan yüreklere bir anda su serpildi. Ama ne yazık ki 2014 sonlarında sönmeye yüz tutan barış umudu... ...2015 yazından beri yerini savaşın kıyıcı ve acımasız hakikatine bıraktı diyor. Ama evet. bu seçenek olamaz diyor. Türkiye toplumuna tam 3 yıl boyunca barış sürecini yaşatan... ...daha önceki tarihlerde 8 defa teşkes ilan edilmesini sağlayan... Orta Doğu siyasetine yön veren Kürt halkının ve dünyanın dört bir yanındaki dostlarının 10 milyon 328 bin 623 imza toplayarak özgürlüğü için siyasi irade beyan ettiği bir halk önderine karşı bu yaklaşımın ahlaki ve hukuk gibimesine mesnedi yoktur diyor. Evet. Selahattin Demirtaş ve Pervin Bulvan'dan da ifadeye çağrılmış. Cumhurbaşkanına hakaret suçundan. Yani bir de dokunulmazlıklar. Cumhurbaşkanının geri aldım ben demesi vardı hatırlanacağı üzere hakaret davalarını geri çekiyordu bir seferliğine ama bunu de HDP hariç, hariç tutarak evet. zaten de demişti ayrıca geri alma affetme yetkisi de olamazdı zaten Cumhurbaşkanı'nın çünkü bu bir kamu davasıdır aslında ama böyle işte E, bu çok önemli N nelere diye be, bilinmiyor öte yandan da işte Efkan Ala'nın sürpriz istifası var e, beklenmedik bir şey kendisinin bir açıklama yok yok hiçbir açıklama yok Yoksa sabahleyin çeşitli demeçler veriyordu yapılacaklar ve yaptıklarıyla alakalı hükümetin e, sonra akşamleyin televizyonu izlerken Cumhurbaşkanı ile Başbakanın e, rutin toplantılarından biri olsa gerek Hemen ardından e, hiç beklenmedik bir şekilde başbakan televizyona çıktı. CNN Türk'te izliyordum ben de. E, çok kısa bir şekilde e, Efkan Alihan'ın e, görevi bıraktığını yerine Süleyman Soylu'nun getirildiğinden bahsetti. O Ve, da bir bakan değil mi? Başka evet, bir partiden gelmişti. De, DYP'den gelmişti diye hatırlıyorum. Demokrat evet, Parti bir zamanlar. Başkanıydı. E, ardından bıraktı e, konuşmasını. Parti. Ve sonra e, bir anda herkes böyle afalladı. ...orada açıklandı. Çünkü hiç kimsenin beklemediği bir haberden bahsediliyordu. Evet, yalnız tabii şey hesabı var. Yani bu kimin için sürpriz bilinmez. Ama e, Bahçe mutabakatında hükümeti temsil eden son bakan da bu şekilde görevinden ayrılmış oldu diye bir hesap var. Ali Can Uludağ ve Emine Kaplan'ın haberinde Cumhuriyet'in sürmanşetinde var. Fotoğrafa giren Yalçın Akdoğan ve Mahir Ünal da kabineye alınmamıştı zaten. Âlâ Cumhuriyet tarihinde görevi süresince en fazla katliamın yaşandığı İçişleri Bakanı oldu diyor. <gülüyor> ee, Süleyman Soylu da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ydı. Darbe gecesi TRT'ye gitti kazandı diye söyleniyor. MIT başta olmak üzere üst düzey bürokraside hızla görevden almaların yapılacağına dikkat çekiliyor. Bu da önemli bir gelişme. Efkan hala da Fethullah Gülen'le aynı memleketten ver ikisi de. Bu arada Fethullahçı terör örgütü FETÖ darbe iliş girişimine ilişkin soruşturma kapsamında eski Adalet ve Kalkınma Partisi Çankırı Milletvekili İdris Şahin'de Ankara'da gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre diye yazıyor Sabah'ın internet sitesinde. darbe girişimiyle ilgili Çankırı Emniyet Müdürlüğü'nde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında evine baskın düzenlenmiş. Gözaltına alınmış. Arama evet. yapılmış aynı zamanda evinde de. Çankırı'ya götürülmüş sonra. Evet, herhalde en kötü İçişleri Bakanlığı performanslarından birisi olsa gerek. Türkiye'de 17 büyük terör saldırısı yaşanmış. Efkan Alan İçişleri Bakanlığı döneminde herhangi bir istifa ya da kusur yok zaten. Yani işte IŞİD, PKK ve TAK tarafından düzenlenen En az 500 kişi, 580 kişi pardon hayatını kaybetmiş. Sultanahmet intihar saldırısı, HDP, Diyarbakır mitingi saldırısı, Suruç katliamı, Ankara katliamı, 12'm 17 Şubat Ankara saldırısı, 13 Mart Kızılay saldırısı Ankara, 19 Mart İstiklal Caddesi intihar saldırısı, 27 Nisan Bursa, 1 Mayıs Gaziantep, yani burada Türkiye'nin de nasıl bir cehennemin içinde olduğu ortaya çıkıyor. 1 Mayıs Gaziantep, 10 Mayıs Bağlar saldırısı Diyarbakır'da, 12 Mayıs Sancaktepe, Dürümlü Köyü Katliamı, Bezen, vezneciler saldırısı midyat saldırısı 8 Haziran Atatürk Havalimanı 28 Haziran 15 Temmuz darbe girişimi 238 kişinin hayatını kaybettiği 3000'e yakın insanın yaralandı ve 20 Ağustos'ta Gaziantep düğününde son da işte 55 şey çıktı 30'un üzerinde de 33 çocuğun öldüğü saldırıdan bahsediyoruz. Ayrıca da Nur, Nurcan Baysal'ın paylaştığı bir yazda İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi'nin uzun süredir hazırladığı raporun sonuçlarını kamuoyuyla paylaşması üzerine e, rapora göre bir yıl içinde asker, polis, korucu, örgüt militanı ve sivil olmak üzere 1552 kişi yaşamını yitirmiş Türkiye'de. 422'si güvenlik görevlisi, 622'si, 22'si PKK'lı, 75'i çocuk, 320'si sivil. 75 çocuk, 75 çocuk. 440 yargısız infaz, sargı, sorgusuz sualsiz kasten öldürülmüş. Böyle İç, bir durum. İçişleri Bakanı Nene Atalan'dan sonra Efkan Aylan'ın yerine getirilen Süleyman Sol, Soylu'dan gelen ilk açıklamada ya ilk değerlendirmede benim için sürpriz oldu olmuş. Bu bir ekol haline gelmeye başladı. Benim için sürpriz oldu açıklaması. Daha önce şu andaki ekonomi bakanı Ziya, e, Nihat Zeybekçi'nin bu 17-25 Aralık'taki yolsuzlukla e, alakalı olan yapılan e, haberlerin ardından ekonomi bakanı olduğundan bahsediliyordu. O da aynı şekilde beklentimiz yoktu, sürpriz oldu demişti. Şimdi e, böyle bir ekol oldu. Bir anda milletvekilleri ya da bakanlar, İçişleri Bakanı olabiliyor, bakan olabiliyor. Her, an, her, an, her şey olabilir. İyi de yani her, millet, bile açık... Yani 80 milyonluk bir kitleyiz tek, tek yürek tek devlet tek millet bayrak bir de açıklama yapılsa iyi olur yani neden bu istifa ettiğini yani kendi aralarının kendilerinin bile bilip bilmediği bir durumdan bahsediyoruz böyle bir bu kadar opak bir demokrasi anlayışı biraz zor geliyor. Ben daha minimal mutluluklarla eğitimle taraftarım. hiç istifa mı etti yoksa görevden malında o söylensin. Onu da açıklamadılar, evet. Yani eğer istifa ise bu istifa aynı şekilde İçişleri Bakanı bunca Bak. yıldır İçişleri Bakanı, Bakanlığı yapmış kişinin ağzından duymayı isteyen insanlar olabilir. Ben dahil. Biraz daha açıklık getirilmesi lazım <gülüyor> galiba bu konuya. Evet, şimdi Türkiye ile ilgili pek, yani Efkan so, Aran'ın son açıklaması mesela IŞİD'in okulu buna okul denmez diye, diye bir şeyden bahsediyordu bir yerde. Resmen okul gibi bir şey eğitim verilen bir yerden bahsediliyordu. Ondan sonra ayrıldığı... Tam ama. 21 saat önce yayınlanan bir haber o aynı zamanda. Çok kısa da bahsedeyim. Ee, Ankara'da IŞİD okulu açıldığına yönelik iddialar vardı. Bu iddiaları yayalanlayan eski İçişleri Bakanı şimdiki. Ee, Efkan hala Türkiye'de yabancı terör ve yabancı teröristlerle mücadelede e, en etkin faaliyet gösteren ülke olarak nitelendirmişti. Ülkeyi. E, etkin bir mücadele yürütülmektedir. 98 ülkeden 3790 kişiyi sınır dış etmiştir. Türkiye demiş. Aynı zamanda daha işte mücadelede çeşitli çok sayıda insanın aynı şekilde gözaltına alındığından bahsetmiş. Ve böyle bir okul yoktur da demiş. Evet. Bu değiller. Bu, bu okul değil. O zaman neydi diye de sorulacak. Ama değiller, değillemeler üzerine zaten Türkiye'den bir derlemede yaparız son yarım saat içinde. Ama şeyi de söyleyelim ve oradan çıkalım Seyfettin Gürsel'le programımıza. 30 Ağustos Dosta, e, pek çok gazeteci için 35 gazeteci hakkında gözaltı kararı sabaha karşı başlayan operasyonlarda 9'u gözaltına alındı bunu vermiştik dil bilimci Necmiye Alpay silahlı terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla tutuklandı aynı zamanda kendisi yıllar önce açık e, radyoda da dil programı yapmıştı değerli bir dil bilimcidir. Ve 25 gazeteci hakkında göz, gözaltı kararı alındığı gibi Hasan Cemal, Tuğrul Er Yılmaz ve Nadire Mater hakkında da soruşturma yapıldığı haberi de geldi yeni IMC'den. Böyle bir durum var. Azadiye Velat'ın 24 çalışanı da hala altında avukatı muhatap bulamıyoruz demiş. ...böyle bir durum var... ...bunlara... E, ...birazdan tekrar döneceğiz. Açık Gazete Seyfettin Gürsel Ekonomik Gidişat Günaydın Seyfettin Günaydın Günaydın Seyfettin Bey Günaydın Evet, e, önemli bir haberle başlayalım. Dün de birazcık değinme fırsatı bulduk ama Amerika Birleş e, Avrupa Birliği'nden Apple şirketine geldi. En büyük şirketlerinden biri belki de birincisi. En karlı da aynı zamanda ona rekor bir ceza 13 milyar avro vergi borcu. Reuters kaynaklı bir haber vardı. BBC'de de gördük ve Amerika Birleşik Devletleri de şirketlerimizi kasten hedef alıyorsunuz demiş. Ama vergi kaçakçılığı yaptığı gibi bir durum var. 2003'te sadece %1, 2014'te ise %0,005 yani 10.000'de 5 mi oluyor? Vergi ödediği sonucu Yani şey ödememiş. Ödememiş evet. En büyük şirketi. Şimdi nedir bu? Nasıl değerlendireceğiz bunu? Valla şimdi tabii önce birkaç noktayı açıklığa kavuşturmak gerekir yani bilgi açısından dinleyiciler için. İrlanda malum bu yani İrlanda'da yerleşik birçok önemli Amerikan büyük şirketi. İrlanda'da şey ettiler Avrupa şubelerini daha doğrusu Avrupa merkezlerini kurdular. Bunun nedeni de başta itibaren İrlanda çok düşük bir kurumlar vergisi. Yani kârdan alınan, şirketlerin kârlarından alınan vergiyi Avrupa'nın bir hayli altında tuttu. %12,5 oranı ki bu %20-25 Avrupa'da en son 20'ye indirdiler galiba. Bu oldukça düşündü. Yani bir çeşit vergi dumpingi aslında politikası. Uyguladı ve bu büyük e, rahatsızlık yaratıyordu şeyde Avrupa'da. E, sıkıştırmaya başlamışlardı İrlanda'ya sonra malum küresel kriz geldi ve İrlanda'nın banka sistemi battı e, hatırlarsanız. Evet. E, onun için o sırada tabii üstüne gitmediler ama şimdilik e, tekrardan e, vidaları sıkıştırmaya başladılar de hatırlayın yani Panama skandalı bu şeyi tekrar gündeme getirmişti vergi cennetlerini. İrlanda'da kabul edilir bir şey değil e, durumu. Fakat e, öyle anlaşılıyor ki yani benim de e, izleyebildiğim kadarıyla Apple'la özel bir anlaşma yapmışlar. Evet. Bunu Danimarkalı abi işte rekabetten sorumlu komisyon üyesi yani bakan Bakan diyelim Vestager Danimarkalıymış Danimarkalı, evet. işte bu söylediğin rakamları söylüyor ve özel bir anlaşmadan söz ediyor yani daha da ötesine geçilmiş anladığımız kadarıyla E, bu durumda tabi e, tam hatta şeyi aradım ama bulamadım şimdi neyse neyse yani ayrı evet. özel bir şirket de kurulmuş Apple Sales International diye bir şey ve... tabi yani o işte kurdukları merkez e, şey e, Avrupa Merkezi şimdi mekanizma da şöyle işliyor bu e, Bunlar tabi bütün Avrupa hatta dünyada %90'ı şeyin, ABD dışındaki gelirinin %90'ı bu İrlanda'daki merkeze toplanıyormuş. Aslında tabi çok büyük çapta işte Apple'ın ne olduğunu herhalde dinleyiciler biliyor. Bu daha çok program tabi satışı bir ürün değil. Bunu hizmet gibi gösteriyorlar Google'da aslında böyle yapıyor Belki sonunda Google'a da değiniriz Daha önce tartışmıştık çünkü biliyorsun Parantez evet. açayım Paris'te büyük baskın yapılmıştı Google'un merkezine Hı -hı. 70 tane vergi müfettişi Maliye müfettişi gitmişti Ona da büyük ceza Fransa'da çıktı Sistem Şöyle işliyor Bunları hizmet gibi gösteriyorlar Ama aslında tabi Ürün satıyor gerçi bunlar böyle bildiğimiz mal değil ama işte bilgisayar programları vesaire bunları da sanki şeyde satılmış gibi tabii gösteriyor İrlanda'daki merkezler. İrlanda ile de yapmış fıstık gibi bir vergi anlaşması hiçbir şey ödediği yok bunun normal Avrupa standartlarında ne ödenmesi gerekiyorsa işte uzun süre bunu kaza kaza Avrupa Birliği Komisyonu uzmanları çıkartmışlar faturayı 13 milyar avro evet yani rakam tabi şey de söyleniyor yani bu şimdiye kadar Avrupa'da kesilmiş en büyük vergi cezası ama şirketin Ee, ödemesi normalde Avrupa'da e, kurallarına Avrupa kurallarına riayet etseydi böyle İrlanda'da özel bir şey e, anlaşma olmasaydı ödeyeceği verginin bu olduğu gözüküyor. Evet. Ee, bu tabi büyük bir haksızlık sonuçta. Seyfettin Bey bir ekleme yapayım. Yani 13 milyar avro diyoruz ama Apple 2016 mali yılının ilk çeyreğinde 18.4 milyar dolar kar ile e, bu zamana kadar halka açık bir şirketin halka açık bir şirketin elde ettiği en yüksek çeyreklik karı ulaştığının haberi vardı. Apple evet. mali yıla Ekim ayında başlayıp bir sonraki yılın Eylül ayında sona erdiriyordu. Yani Ekim 2015 ile Aralık 2015 dönemine ilişkin ilk finansal sonuçlarını açıkladığında 18.4 milyar dolarlık kar elde ettiğini evet, söylemiş. Ben de bir şeyi ekleyeyim Seyfettin. Yani e, bu Vestager'in açıklamaları çok ilginç. Yani evet. Akıl almaz rakamlar. Yani e, bu şeyde Apple bir şirket merkezi görünüyor ama hiçbir çalışanı yok. Kağıt üzerinde. Gerçek aktivitesi yok. Hayalet yani. Apple İrlanda Şubesi normal vergi ödüyor. Şirket merkezi ise hiçbir yerde vergilendirilmemiş. Yani mesela 2011'de 16 milyar avro kar elde etmiş ama bunun 50 milyon avrosunu daha azın hatta İrlanda Şubesi'ne vermişler. Gerisi merkeze aktarılmış. Dolayısıyla evet. vergisiz. Yani 0.005 10.000'de 5 mi oluyor? Yani... Evet, tabii işin um, ilginç tarafı şu. bu Mesela Apple için bilmiyorum ama Google'u tartışmıştık Onun için biliyorum evet. Paris şeyinde şubesinde 700 kişi çalışıyordu yani şimdi evet. Apple içinde böyledir bütün Avrupa ülkelerindeki şubelerinde yüzlerce mutlaka uzman çalışıyor. İsa istihdam orada esas faaliyet orada ama orada hiçbir şey ödemiyor işte onu yani kılıfına uydurulması oradan kaynaklanıyor. Bu diyor, bunlar diyor şey diyor, işte İrlanda'ya bağlı aslında bir şey de burada aktivite yapılmıyor gibi gösteriyor. Ondan sonra bütün paralar toplanıyor İrlanda'ya gidiyor. Orada zaten herhalde üç tane muhasebeci vardır bilmiyorum. İrlanda bundan çok bir şey kazanıyor mu peki Seyfettin Bey? İrlanda'nın tabi benim de aklıma o geldi yani. Aslında yüzde tamam Avrupa'dan daha düşük bir e, kurumlar vergisi uyguluyor ama geride sonuçta %12. E, bu özel anlaşmayı neden yaptı? Onu tabi kestirmek mümkün değil ama o kadar muazzam karlar var ki yani zaten şeyin mantığı vergi cennetlerinin mantığı da o böyle çok cüzi e, paralar e, vergiler e, vergi yüzdeleri uyguladığınız zaman. Küçük bir ülke olduğunuz zaman e, çok büyük paralar kazanılıyorsa onun bile bir tabii getirisi var. Belki ona tamah edildi. E, ayrıntıyı bilemiyorum. Şimdi o %0-0.05 absürt tabii ama o %1'i 18.5 milyar dedin değil mi geçen yıl? Evet. %1'i... 3 e, aylık ama. 18.4 milyar dolar 3 aylık kar. Evet. Net kar. Yani bir de şeyi de ekleyelim buna tabi yani çok bir açıklaması daha olmuş Vestager'in Avrupa e, Bakanının Avrupa Birliği Komisyonerinin Apple Says International denen İrlanda'da bu şirket ama başka bölgelerde de faaliyet var Vergilerin tam ödemediği vergiler tamamı İrlanda'da değil. Başka ülkelerde durumu inceleyebilir. Biz verilerimizi onlarla da paylaşırız. Belirlerse Apple'dan geriye dönük vergi talep edebilirler. Bu da İrlanda'ya ödenecek vergiyi düşürebilir. Hedefimiz tüm şirketlerin vergilerinin kârlarını sağladığı yerde ödemeleri demiş. Tabii bu evet. Amerika'da <gülüyor> bu çok da makul geliyor ama Amerika kızmış çok. ve Josh Earnest, evet. beyaz ev sözcüsü. Kesinen vergi cezasını öderse gelirleri azalacağından Amerika'da daha az vergi öder. Bu da Amerika'daki vergi mükellefleri açısından haksız bir durum. Yani bu aslında mi? tabii evet. çok utanç verici bir açıklama. Yani sen e, Avrupa'da ödeme vergileri ondan sonra bütün şeyleri e, oradan vergiden tabi e, kaçırdığın ...karları Amerika'ya aktar... ...orada Amerika işte ne kadar... ...vergiliyor ne oluyor onu da bilmiyorum... ...çünkü sonuçta... ...Amerika'ya da... ...yani ne kadar yansıyor bu... ...vergi 13 milyarlık verginin... ...ne kadarı Amerika'da... ...ya yansıdı da... ...vergilendi bilmiyoruz onu ama... ...herhalde bir cüzi miktar çok şey cüz evet. ...buna çok öfkelenmiş... ...haklısın... ...ama gerekçelere bakıyorsun son derece şey e, entipüften gerekçeler hiç tutarlı değil. E, mesela bu demokrat tabii çok siyasi konuşmuş. Demokrat senatör. Schumer. E, Schumer, Charles Schumer. Diyor ki komisyon AB içerisinde adil biçimde rekabet etmenin önünü tıkamaya çalışıyor. Ayrıca bu tür cezalarla AB'de yatırımlara gidecek olan vergi gelirlerine de mani oluyorlar. Yani şimdi tam aksine rekabet meselesi zaten Avrupa Birliği Komisyonu'nun söylediği de bu böyle şey olur mu diyor. Firmalar Avrupa içinde tamam devlet teşvikleri oluyor ama bütün ülkelerde aynı ölçüde oluyor diyor. Ve rekabet de bunu gerektirir diyor. Böyle İrlanda'nın yani aslında bir çeşit işte Kayman Adaları yok Panama vesaire gibi bir şeye sahip olması konuma e, kabul edilebilir değil ve İrlanda'da zaten hükümet de çok şey etmiş e, itiraz etmiş ama sanıyorum e, Avrupa kararlı bir şekilde bunların üstüne gidecek çok haklı olarak İrlanda'da da hükümet ikiye bölünmüş aslında Böyle mi? Bir, evet bir kısmı da e, haklı Avrupa Birliği dile demeye başlamış ki bu da ilginç ve yeni bir şey yani evet, evet. E, yani yani Mantıken tabi böyle olması lazım. Bir de ayrıca bu Apple'lar bilmem neler belki satın almalar da oluyordur. Fiyasette bilmiyorum. Şimdi haksızlık etmeyelim. Şey, Birden... Söylemek zor ama bu bölünme de ...öyle çok da şey olmadığını gösteriyor... ...demek ki İrlanda'nın evet. da öyle... çok da bir ...çıkarları olmadığını gösteriyor... gösteriyor. Evet, ...bir de Mehmet Şimşek'in Apple'a yaptığı çağrı vardı... ...Türkiye'ye gelin... ...Türkiye'de aynı şekilde her şey devam edebiliriz ...manasına gördüm. gelen... Evet, ...onu da konuşmalıyız muhakkak... ...yani Türkiye'yi bir yani, vergi cenneti e, olarak mı görüyor... ...hayret verici... E, ...çünkü şöyle... ...şu anlamda hayret verici... ...cinleyicilere e, de bunu... E, ...anlatmak lazım... Ee, bir kere İrlanda'dan biz daha tam olarak şöyle demiş değil mi onu aktaralım istersen Tabii. dinleyicilere bir tweet atmış bir kere çok kısa zaten diyor ki Apple Türkiye'ye taşınmalı Avrupa Birliği'nin bürokrasisiyle uğraşmadan daha cömert vergi teşvikleri sağlamaktan mutluluk duyarız. Bundan da cömert. Evet. Şimdi buradan bence önce <gülüyor> başlayalım sonra başka boyutlarına da tuhaf çelişkilere de dikkat çekeceğim daha cömert nasıl olabilir diye tabi insan düşünüyor değil mi evet. bu, bu biraz evet, ödü <gülüyor> i̇şte, son derece cüz'i vergiler ödüyor, ödemiyor, ödemiyor. <gülüyor> Apple İrlanda'da e, biz nasıl daha cömert olacağız Ee, bu açıdan şeyi hatırlatmak lazım. Ağustos işte başında yeni bir e, teşvik e, düzenlemesi yapıldı. Aslında biz neredeyse her iki yılda bir Türkiye'de teşvik düzenlemeleri yapıyoruz. Her defasında da daha cömert e, teşvikler e, öne sürüyoruz. Ama bu bir türlü tam sonuç elde edilemedi. İşte en son bölgesel de. 6. bölge Doğu, Güneydoğu'da muazzam teşvikler getirilmişti ama o da pek fayda etmedi. Yani ciddi bir rahatsızlık var. Yatırımlar da durgun hükümette. Yatırımlar da durgun seyrediyor. Bir türlü canlanılamıyor, canlandırılamıyor. İşte biliyorsun faizlere takılmış vaziyette. Cumhurbaşkanı özellikle şunları indirin deyip duruyor. Faizler de bir türlü inmiyor tabii konuyu değiştirmeyelim, o ayrıntıya girmeyelim yani sonunda şöyle bir şey düşündüler, Şimdi biz, biz öncelikli bir öncelikli ve stratejik yatırım kavramı geliştirelim ve bu şeye yatırımlara bunlar büyük işte stratejik yatırımlar olacak ekonomi koordinasyon kurulu bunları ilan etsin başvuruları değerlendirip Evet bu stratejik yatırımdır diye karar verdiğinde bakanlar kurulunun elinin altına bir teşvik listesi verildi. Yani yasayla bu teşvikleri istediği gibi bahşedecek. Şimdi bunları lütfen izin verin biraz da vaktimiz var. Hani nasıl daha cömert olabilinir? Ahmet evet, evet. Şimşek ne kastediyor? Dinleyicilerin iyice anlaması için süratle okuyacağım. Hakikaten akıllara durgunluk verici. Kurumlar vergisi yani oradan başlayalım. İşte bizde yüzde on beşi en son indirilmişti. bunu yüzde yüze kadar indirme söz konusu bakanlar kurulu karar verebilir. Yani yüzde yedi buçuk olabilir. Ama diyor veya diyor on yıl tamamen istisna edilebilir. Yani sıfır vergi. Evet. Kardan sıfır vergi. Bunu pekala Edül'e nao verebilir hükümet. O zaman hiç başı ağrımaz hakikaten. Ulusların e, gelir e, çalışanların gelir vergisi e, da de büyük destek, 6. bölge desteği yani doğu güneydoğu desteği, gümrük vergisi muafiyeti eğer e, işte üretim için ara mal bilmem ne getiriyorsa Kamu binası arazisi 49 yıllık kullanım hakkı. Ancak diyor ki şu da olabilir diyor. 5 yıl uh, öngörülen istihdamı eğer uh, gerçekleştirmişse şirket diyelim ki ben işte 500 kişi çalıştıracağım dedi. 5 yıl boyunca da hakikaten 500 500'ün üzerinde çalıştırdı. Bedelsiz veriliyor bu arazi. Şey, şirkete, yani kamu, kamu arazisi da, ve binası öyle mi ha. bina işte bedelsiz veriliyor önce kullanıyor 5 yıl boyunca bunları gerçekleştirirse bedava veriliyor SGK iş bilim krimi 10 yıl kadar devlet tarafından ödenebiliyor düşünün yani ondan sonra elektrik tüketimi 10 yıla kadar %50'sini gene baş edebilir Aa, devlet Yatırımda kullanılan Kredinin 10 yıl Faiz desteği verilebiliyor Nitelik Personel için 5 yılı Geçmemek üzere Asgari ücreti 20 katı Ücret desteği de Verebiliyor Yani şimdi Tabi ki Bunların hepsini Apple, Mehmet Şimşek Verebilir ve hakikaten Daha cömert derken Eee Boş bir Evet Alice <gülüyor> Harikalar diye. Yani. Uzun listeyi aktarma durumunda kaldım. Evet çok ilginç çünkü şey de yani haberin veriliş tarzında da ilginç bir şeye rastladım. Ben Reuters kaynaklı bir haberden bu zor durumda olan zor günler geçiren 13 milyar fatura faturayla zor günler geçiren Apple demiş ki Herkes nasip etsin Allah böyle zor günleri diye de düşünmüyor değil insan. Yani biraz önce 3 aylık bir çeyreklik şeyi 16 milyar karı zaten 18. bir çeyrekte 18 milyar Lütfen. doları. Evet. Korkunç muyum ben bir bu kadar karlı olduğunu bilmiyordum Dünyanın ama en kârlı şirketi e, 600 milyar yani. deniyor zaten şirketin. Toplam değerinin evet. e, bu kadar kâr ediyorsan, bu hızla bir trilyona doğru gidecektir. E ne, nereye gidiyor bu 600 milyon, milyar doları affedersiniz Seyfettin Bey? Yani cebe Yani şirketin değeri ya, şey. E, Anladın? E, tamam, borsa değeri, hisse senetlerinin evet. e, borsadaki fiyatının. E, Değer. Amerika Birleşik Devletleri'nin söylediği kadar bir serzenişte bulunmasına değecek kadar bir paylaşım içerisinde oluyorlar mı peki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki e, bütçeyle hazırlıyor? Ama tabii bunlar çok büyük prestijli yani şeyler, şirketler ve e, teknolojinin ilerlemesinde de tabii evet. e, çok katkı sağlıyorlar. Yani... E, çok üst düzey istihdamlar. Amerika için tabii ki önemli böyle bir şirketin çıkmış olması. İrlanda için de önemli çünkü İrlanda'da böyle bir yeri merkez olarak gösterdikten sonra Apple'da çalışan diğer şirketler de aynı şekilde İrlanda'yı merkezi olarak almayı düşünebilirler. Tabii mesela, canım değil. zaten öyle yani şimdi herkes Apple kadar belki yararlanamıyor onun için sadece İrlanda'nın yasal işte %12'lik kurumlar belki sonra da Avrupa'yı itiraz ediyor mu onu İrlanda'yla almak. Halletmek zorunda. Ee, ama o sayede pek çok Amerikan şirketi oraya e, yerleşti. Tabi şöyle bir, İrlanda'da bundan çok iyi yararlandı. Çünkü İrlanda mucizesinin temelinde bu var. İngilizce konuşan bir halk onu unutmayalım. Yani e, o büyük bir avantaj sağladı. E, İngiltere'ye göçmüştür şeyin önemli bir bölümü. E, İrlanda'da e, göç vardı. Onlar geri bile döndüler ve işte İrlanda mucizesi o şekilde en azından Hı. son küresel krize kadar öyleydi. Evet patates ee, faciasından sonra İrlanda'nın geri dönüşü. Elma faciası. Patates krizi açlık evet, evet. patatesten dolayı. Şeyin cümle da, cümle cümle. istediğim tabii şey, Mehmet Şimşek'in bu bonkör daveti E, i̇ki noktaya da e, aslında e, iki noktada daha doğrusu Avrupa Birliği ilişkilerde çok soruldu. Çünkü bir taraftan malum e, işte hala resmen diyoruz ki biz ille üye olacağız bundan katiyen vazgeçmedi, özellikle bakanlar bunu açıkça ifade ediyorlar çünkü korkuluyor Avrupa Birliği çıpasını kaybetmek ya yani müzakere eden ülke statüsünden çıkmak. Tabii Ürküt'ü özellikle e, ekonomi bakanlarını. Tamam peki. E, ve devam edeceğiz. İlle müzakerelere diye tutturuluyor. Ama rekabet faslı açılabilir durumda açmıyor bizimkiler. Evet. Deniyor ya Avrupa. Evet. Yani, tamam Kıbrıs'ın şeyti ettiği blok ettiği fasıllar var. Kabul. Ama açılabilir birkaç fasıl daha var bunlardan bir tarz kamu ihaleleri öbürü işte rekabet bunlara bizimkiler yanaşmıyor aslında çünkü işlerine gelmiyor Mehmet kim bu çıkışı da ve bu son işte uzun uzun anlattığım yeni stratejik yatırımlara verilecek teşvikler de tabi ki kesinlikle ahlılma birliği düzeniyle teşvik düzeniyle mantığıyla çelişir vaziyette Onları zaten açmaya kalksanız uzun, bunlardan vazgeçmeniz gerekecek. Hani müzakere ne demek zaten? İşte Avrupa'da standartlar neyse senin ülkende onları uygulamaya başlaman demek. Böyle adım adım gidiyorsun. E bu ne kamu ihalesi ne işte rekabet Avrupa standartlarına getirilmek istenmiyor. E bu gerekirse ileride en son bakar isteniyor ki ben artık bizimkilerin de Avrupa Birliği'ne yani Anadolu Kalkınma Partisi'nin üye olma niyetinde olduğunu sanmıyorum. Başka tasavvurları var ama dediğim gibi müzakere eden ülke statüsünü kaybetmek istemiyorlar. Şimdi bir kere böyle bir boyutu da var. işin onun için yani nasıl diyeyim da ötesinde bir trajikomik evet. bu çıkış. Hem evet. bir taraftan Avrupa Birliği ile ben iyi olacağım, müzakereleri devam ettirmek istiyorum diyeceksin. Hem de ondan sonra bunu şey böyle bir şey çıkış yapacaksın. İrlanda'nın elinden <gülüyor> kalkmaya çalışacaksın. Avrupa Birliği Bürokrasi. Olacak iş değil. Bir şey de buldum bu arada. Vestager'in bu konuyla ilgili rekabetten sorumlu üyesi komisyonun AB üyesi ülkeler şöyle diyor AB üyesi ülkeler seçtikleri belli şirketlere vergi kolaylığı sağlayamaz bu tür uygulamalar AB'nin devlet yardımı kanunlarına aykırı uyutu evet. evet. evet. tam bir bir tane çalışıyor bu Evet ben bu, bu anlat sürede bitti ama bitirirken bir cümle evet. ekleyeyim müsaade edersen. Hı -hı. Yani bu senin de anlattıklarından sonra bu bildiğimiz terimin yeni bir anlamını buldum. Yani cennet vatan tabiri var ya sürekli. Oluyor, evet. Meğerse vergi cenneti vatan kastediliyormuş. Mehmet Şimşek'ten <gülüyor> öyle <gülüyor> anladım. <gülüyor> Peki çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere iyi <gülüyor> yayınlar görüşmek üzere. Seyfettin Gürselli ekonomik gidişat. Açık gaste Syria, Jordan, Lebanon, from the plains window, from the thousands of feet above them, the countless storm outside. are silent. فاجنح لها وتوكل على الله صدق الله العظيم Moundless tombstones are silent. Sayısız mezar taşı sessiz öyle duruyor diye. İlginç bir şarkı. Savaş'ın korkunçluğunu böyle o, hiç karartmayan bir müzikle yapmışlardı. Shinya Dokonur'la Chionizo'nun birlikte. Make me a channel of your peace diye bir albüm. Nobel barış ödülünün 100. yılı vesilesiyle çıkmış oradan aldığımız... Bir şarkıydı. Savaş ve barış şarkılarını çalmaya devam ediyoruz. Çok ihtiyaç var. Ne kadar işe yarıyor bilinemez ama biz bunları çalmaya devam edeceğiz. Sesimizi yükseltmeye. Ee, şimdi özellikle Açık Radyo'da olduğunuzda bir kez daha hatırlatalım. Açıkradio.com.tr Aynı zamanda internet sitesinde 94.9. Ee, şimdi e, pek çok gazeteci darbe girişimi kapsamında deniyor ama aralarında artık e, tamamen darbeyi falan çoktan aşmış durumda. E, ve doğrudan doğruya e, her türlü muhalefetin e, hedef alındığı bir duruma da geldi. Açıkça görülüyor. Yani e, Özgür Gündem gazetesi, Kürt meselesi vesaire... E, Son olarak da geçici olarak kapatılan Özgür Gündem Gazetesi'nin yayın danışma kurulu üyesi dil bilimci Necmi Alpay'da örgüt üyesi oldu tırnak içinde. Gerekçesiyle tutuklandı. Kapatma kararının ardından da gazete binasını basan özel harekat polisleri o esnada haber takibi yapan İMC, TV ve DİHA çalışanları da dahil olmak üzere 24 gazeteciyi gözaltına almıştı ayrıca genel yayın yönetmeni eski Eren Keskin'in yazarlarından Filiz Koçel'in ve gazeteci Ragıp Zarıklıoğlu'nun bugün hem gazeteci hem de uzun yıllar insan hakları aktivisti, haklar savunucusu Zarıklıoğlu'nun evlerine de polis baskını yapılmış. Aslı Erdoğan da gözaltına alınmıştı. Aslı Erdoğan'ın içinde change oldu bin civarında da bir imza olması lazım da ona da bakarız şimdi. Ee, ve Necmi Alpay'ın da 12 Eylül darbesinde de tutuklanmış olan Necmi Alpay'ın e, doktorasını iktisat alanında Paris'in Antel Üniversitesi'nden alan Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu ee, Siyasal Bilgiler'de öğretim iken 12 Eylül yönetimince tutuklanıp 3 yıl Mamak Cezaevinde kaldığını da hatırlatalım Çevirmenlik de yapan Kur'an ve Ludingira dergilerinin kuruluşunda da yer alan ve Sonbahar dergisinin şiirle ilgili edebiyat dergisinde de editörlük yapan Necmiye Alpay'ın da tutuklanması gibi vahim bir haberle beraberiz. Aslı Erdoğan için toplanan imza sayısı 28.811 destekçiyle Çengörük'ta devam ediyor. Evet Azadiye Uvalat'ın 24 çalışanında hala gözaltında avukatı da muhatap bulamıyoruz diyor. Bu da bir anetten yani bir haber. Ee, Türkçede tek Kürtçe günlük yayın yapan Azadiye Valat gazetesinin merkez bürosuna 28 Ağustos'ta düzenlenen baskında gözaltına alınan 24 gazetecinin evine baskın yapılmıştı. Evlere yapılan baskında İbrahim Bayram'ın ailesinin kaldığı eve basan polisler evin kapısını kırmışlar ve haberde şöyle deniyor, polis ailelere o hal süreci var, biz istediğimizi yaparız dediği bilgisi var. Bu ilk defa karşılaştığımız bir şey değil. Ee, bunun daha önce de e, Tekerek'e de yapılmış olduğunu fotoğraf çektiği gerekçesiyle alıp sonra da bir tweetten yazdık. E, Bir, bütün bir gece de şeyde tutulmasına e, yol açmıştı. Gözaltında ve oradaki hoş bir gazeteci yaparak anlatmıştı hepsini. O kaldı evet. şeyde. E, orada da polisin kendisine de burası o hal. İstediğimizi yaparız dediğinde hatırlatıyoruz. Şimdi 27 kişi alınmış. ikisi işlem yapılmadan bırakılmıştı Azad-ı Evalat'ta. E, bir de çocuk AK isimli, AK isimli bir çocuk dün 30 Ağustos'ta belki e, gün yani savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. 24 çalışan göz altında ve e, müvekkillerimiz Resul Temur'da avukatlarından diyor ki müvekkillerimiz hala göz altında ancak gözaltına alınmadan önce sabah 7'den akşam 11:30'a kadar. On, 15 saat kadar emniyet içinde zırhlı bir araçta klimasız su ve tuvalet ihtiyaçları giderilmeden bekletildiler yani özel bir eziyet gibi gözüküyor sonra gözaltına alındılar müvekkillerimizin tutukluluğuna da itiraz ettik ama henüz bir gelişme olmadı gözaltı sebebi de bir ihbar e-postasıymış o kadar basit yani Gazetede 20 kişilik toplantılar var. Çok sayıda kişi girip çıkıyor demişler. Cumhurbaşkanı da zaten ihbar edin, gör, hareketliği bildirin demişti. Ee, avukat da demiş ki burası Azadiye genel merkezi. Her hafta dağıtımcıların yaptığı toplantıda tabii ki girip çıkanlar olacak demiş. Ama böyle işte. Ee, şey, durum... Parlak gözükmüyor doğrusu <gülüyor> özellikle şey açısından basın özgürlükleri yani basın özgürlüğü olmaksızın zaten herhangi bir şeyin olması mümkün değil ne derler adına demokrasinin olması imkanı Hiçbir şekilde bunları öğren, Biz şeyi bile öğrenemez durumdayız Yani İçişleri Bakanı'nın neden istifa ettiğini bile yazmıyor Herhangi bir şey evet. İstifa edip etmediğini dahi Bilmiyor yani bilmiyoruz yani Böyle bir Karanlık şey durumu var Bir diğer taraftan da Savaş devam ediyor Memlit civarında Özgür Suriye ordusunun YPG güçleriyle girdiği çatışmalarda Tank atışlarıyla perdeleme görevi yaptığı Söylenen Türk Silahlı Kuvvetleri Örgüz'ün kenti boşaltmasını bekliyormuş Haber7.com'dan gelen e, bilgilere göre. Özgür Suğur'u ordusunun ele geçirdiği toprakların derinliği yer yer 25 kilometreyi buluyormuş. E, ve e, bir gergin bekleyiş orada söz konusuymuş. 11 kilometre kalmış Membiç'e. Bir yandan da e, savaş olup olmadığı konusunda da rivayet muhtelif öyle değil mi? Savaş olmadığını söyleyen var mı gerçekten? Bir savaşın olmadığından bahseden şu anda. Çok çeşitli şeylerde görüyorduk. Evet, yani gerçekten, e, ya yani mesela şey e, bizzat Numan Kurtulmuş'un da e, söylediğini e, net olarak e, söyleyebilirim. Evet. Suriyeden savaş yok ve hemen çekileceğiz Julian demişti ama e, bayağı ağır bir durum var ortada. Onu da rahat. ...söyleyebiliriz. Bir diğer taraftan da gözaltılar devam ediyor. Dün verememiştik yanlış hatırlamıyorsam. Ee, Hüseyin Çapkın... ...eski emniyet müdürü Hüseyin Çapkın... ...gözaltına alındı. Ee, bu darbe girişiminden dolayısıyla. Ee, ne olup bittiğine dair çok fazla bir detay yok. Ama... E, ...soruşturma kapsamında... ...gözaltına alındığından bahsediliyor. E, bu şey de... E, Bir eski. de Parti Genel Başkanı'nın da gözaltına alındığına dair ay, ay, Türk Solu Türk dergisinin ulusu sağ partiliye geçiyor ama e, Türk Solu dergisinin editörü, genel yayın koordinatörü, genel yayın editörü olarak nitelendirilen kişi Gökçe Fırat. Ha, Gökçe Fırat e, de. gözaltına alınmıştı. Tutuklanma talebiyle galiba adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı diye okumuştum. Tekrardan bir bakmak lazım. Milliyetçi, ırkçılığa varan söylemleriyle bilinen bir karakter kendisi aynı zamanda. Elinde sürekli idam e, ilmiyle dolaşan, halatla dolaşan bir karakter. Önüne gelen herkesi asmaya çalışan bir karakter. İlginç bir tip. Aynı zamanda e, gözaltılarının içerisinde Atilla Taş da vardı. Atilla Taş da gözaltında olduğunu tekrardan, dün söylemiştik şimdi tekrardan belirtelim. Evet yani ben de buldum haberi arıyordum. Ulusal Parti Genel Başkanı Gökçe Fırat Çulhaoğlu gözaltına alındı diyordu. Ordu göreve pankartıyla adını duyurmuş. İşçi Partisi Gençlik Örgütü öncü gençliğin lideriyken partiden atılmış. Niye? İşçi Partisi'nden mi atılmış? Evet. İşçi Partisi'nin gençlik örgütü öncü gençliğin lideriyken partiden atılmış. Gerekçe MİT'le ilişkisi oldu. Öyle mi? Evet. Evet. Hmm. Başher şey dönü Türk Solu dergisi çevresi ilk kez 25 Ekim 2003'te Ankara Tandoğan Meydanı'nda açtı. Ordu göreve pankartıyla adını duyurmuş. Sonra Kürtlere de falan söylemleri, milliyetçi söylemleriyle dikkate çekilmiş, açılmıştı. Evet, şey var. Bu da böyle. Şimdi Türkiye'den de bir tuhaf şey durumu var. Onu da okuyabiliriz biraz. Şimdi bayağı tuhaf olayların birbiri ardından geçtiği bir şeyden bahsediyoruz. Mesela İstanbul'da bir adam otobüsün sürücüsü tarafından zorla indirilmiş. NTV'nin haberi. Ya bu olay çok fazla konuşuldu. Televizyonlarda da bu haber vardı. Bu şey gibi hissettim kendimi. İskandinavya'da yaşıyorum. Haber çıkmıyor ortaya. Böyle bir olay olmuş ve gerçekten bu haber ana haber bültenlerine konu olmuş gibi hissettim. Yani hiç haber yokmuş gibi. Evet böyle bir... insanın kendini böyle İskandinavya ülkesinde hissetmesi de tabii... İyi böyle bir of. şey. Evet. Ve durdurmak Senin için otobüse netice. vurdun ama olmaz demiş. Şoför in demiş inmemek için direnmiş. 50 dakika ağırsa işte o da önemli tabi. İstanbul'da 71 yaşındaki yaşlı bir adam diyor. Genç gösteriyor ama ben televizyonda gördüm biraz. Araçta inmesini istemiş şoför. inmemiş O da arabayı devam ettirememiş. Yani sürmeyi durdurmuş. Diğer insanlara isyan etmiş. İsyan etmiş öbürleri. in, in demiş de. Sonra Leyla ile Mecnun Sazı dizisinde canlandırdığı Erdal Bakal karakteriyle adından söz ettiren Cengiz Bozkurt Antalya'nın Kaş ilçesinde dalış hocasını dövmüş. Dövmüş mü? Evet. Erdal Bakal. Evet. O pasifist insan. Evet. "Senden çok kötü elektrik alıyorum." demiş, demiş ve dalmış mı <gülüyor> denize? <Dalmış>. Evet. <gülüyor> Ama ben ne şey yaptı diyor. Racon kesti diyor. Olmaz diyor. Oo. Projon kesmiş. ha vay evet, canına beş kızla eğleniyordu bana John kesti sen eğlenmene bak dedi diyor böyle de bir haber olmuş kim demiş bunu kim eğleniyormuş Erdal Bakalma eğleniyormuş beş kızla hayır dalış hocası dalış hocası Hı. nasıl Erdal Bakkal'ın <gülüyor> önünde beş kızla evlendiymiş Erdal evet. Bakalı sinirlenmiş şeyi evet. el, kötü elik tam mi? öyle demiş. değil aslında yani tatil etti diyor Te olabilir beş ama da güzel bir haber Ayıp. daha var Kenan Sofuoğlu dünya Bu şampiyonu motosikletçi de. ve aynı zamanda vatansever Villası varmış üçüncü kat penceresinden havuzuna atlayış yapmış videoya almışlar. Videosunu gördünüz mü? Ben sadece Gördüm. fotoğraf zannediyordum. Hayır Bildiğin videosunu düşüyor. seyrettim. Atlıyor. Hı -hı. Videosunda videoda seyredenlerden biri yere değdi diye bağırıyor. Telastan Havuzun... çok neş eyle. Evet. Hı. İkinci çekim var, becidiyor. selfie var, şampiyon alçılı bacaklı hemşire ve hasta bakıcılarla birlikte gülümser. Adrenalin tutkusu işte yani bu böyle şeylere böyle yerlere sürükleyebilirsin. Sen bizi öldüreceksin diye de şaka yolla espri yapmıştı Cumhurbaşkanı Sofoğlu'na köprüyü evet. geçerken. Kimileri adrenalini otobüs arkasından gidip otobüs yumruklamakta bulur. Kimileri işte evinin çatısından havuza atlamakta bulur. Adrenalin herkesin hmm. aradığı şey bu. Evet havuzuna. E, bu arada PKK'lılarla halay çeken üniversite öğrencisi gözaltına alınıyor. Ama insan da bir korkar haber. ya elinde böyle Kaleşnikov bulunan bir kişiyle beraber şey, halay çekiyorsun ardından fotoğraf makinesiyle bir şeyler çekiliyor. Öğrencisin biraz korkarsın da işte o da kötü olmuş tabi. Evet öyle olmuş. Aa, sonra yani. değillere geçelim. Adil Öksüz'ü aranan Gülen cemaatinde havacıların imamı olduğu ileri sürülen Adil Öksüz'ü 18 Temmuz sabah İstanbul Hava Limanında Asabeya Gökçen de karşılayan kişi değilmiş o. Değil miymiş? Alika'ya serbest bırakılmış. Kimmiş? O, onu söylemiyor. Üç tane soru var. Fotoğrafta kırmızı çemberle işaretli kişi kim? Bu biraz şey pikselim. az da çıkmıyor suratı tam olarak. Evet. İki fotoğrafı kim servis etti? Bunu sonra üçüncü soru hem yurt dışında olup hem de İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olamaz mı? Şeyde olabilir, fırçofların önünde. Orası şey olmuyor mu aynı zamanda? Yurt dışı sayılmaz. Yurt dışı sayılmıyor mu? Hayır. Da bir daha bambaşka belki. bir ülkede olabilir. Alman vatandaşıymış zaten. Kim? Bu Almanya'da. şey Ali mı? Evet. Ali Kaya mı? Kim? Ali Alika'ya. Hem Almanya'da hem burada olamaz mı? Aynı anda. Olabilir. Olabilir. Öyle filmler de var tabii. İkiz olarak geliyorlar dünyaya. Sonra biri kendisini gösteriyor, diğeri göstermiyor. Kafa karıştırıyor. Ne? serbest bırakılmış. Adana'daki Luna Park'ta eğlenen insanların hız asansörünün halatı kopmuş. Ya bu, bu çağda hala hız asansörünü halatla mı çekiyorlar? Benim ilk tepkim bu. Ee, oldu. 11 kişi yaralanmış. 2 metreden düşmüşler ama. Onu detayına atlamadım. 2 metreden düşüp 11 kişinin yaralandığı şey de biraz ilginç. Evet. Yani iki metreden düşüyorsunuz. Çukurova'da Adnan Menderes e bulvarında. <gülüyor> Kayseri'de kadın cinayeti olmuş. Ayrılmak isteyen eşiyle barışmak üzere gitmiş. Başına evet. tek el ateş ederek öldürmüş. Ardından niç girişiminde bulunmuş şehirde bulunan insanlar diye okudum ben de. Haberimiz görmedim. Var. Cezmi Dursun. Kayseri'de. Evet. Ayrıca da mesela Diyarbakır'da infaz kararı aile meclisinde alınmış olabilir deniyor. Kadın cinayeti Antalya'da var. Aracı uçurumdan aşağı sürdü eşini eşiyle birlikte. Antalya'da gene bıçaklayarak öldürdü. 3 ay önce İstanbul'da trans kadın Kader yakılarak öldürmüştü. Muğla'da tekrar evlendiği eşini döverek öldürmüştü. Zonguldak'ta ayrılmak isteyen sevgilisini bıçakla, Kırıkkale'de tüfekle, Mersin'de Boğdu, bıçakladı. Konya'da av tüfeğiyle vurarak, koca elinde vurarak çocukların ısrarıyla geri döndüğü eşi. Otobüs geri dönsek keşke. Kozan'da eşini öldürdükten sonra intihar etti. Antalya'da 14, Antalya çok sayıda. Turizm azaldı ondan mı acaba? Eşini 14 yerinden bıçaklayarak sonra intihar. Ümraniye'de bıçaklayarak 29 yaşında Mersin'de benzin dökerek, yakarak Antalya'da kocası 48 yaşındaki kadını keserle öldürmüş. İşte Antalya'da ormanlık alanda 22 yaşındaki Gülzâr Turan'ın da kafasını taşla izip boğazını keserek öldürdüğü söylenen CD isimli kişi de yakalanmış. Kafa kesmeler de var. Ee, var. Trabz e, kafa kesme, koparma da var. Şimdi değillere geçiyoruz tekrar. Trabzon valisi neydi? Ne dedi? Yavuz Yücel. Madenin çevreye etkisi olumsuz mudur? Hayır değildir. Değildir. Ee, gerekirse kafa koparacağız diye devam etmiş. Koparacağız. Kafa evet. niye koparıyormuş? Madeninle ne alakası var şimdi nereden nereye geldi? Bakır bunu? madenciliğinin önündeki tüm engellerin kaldırılması gerek. Tüm engellerin kafasını koparacağız demiş. 29 Ağustos tarihler. Benim bildiğim kadarıyla oranın sakinleri ABC buna karşı gazetesi. geliyorlardı. Olsun. Vali Madinin çevreye etkisi olumsuz Olmaz gerekirse kafa Koparacağız demiş Adli yıl çağrısı açılışı yapılacak Bugün ev sahibi Erdoğan şeyde yapılması isteniyor biliyorsun Beyaz e, Beyaz değil Beştepe'deki e, Sarayda ya da nedir? Külliye'de <gülüyor> Son çağrı gelmiş Erdoğan Ev sahibi değilmiş. Kimmiş? Beştepe'de. Ev sahibi? Yargıtay. Er, Yargıtay'ın binası yok mu? Var ama olsun. Güvenlik sorunu var. Yargıtay'ın konuğuymuş Erdoğan. Hmm. Çok hmm. iyi i̇şte demiş. Israf olmasın diye Yargıtay'ı yapmıyormuş ve güvenlik için. Evet ama yani bir yandan düşündüğünüz zaman oldukça Salon şenlikçi kapası. bir ortamda oluyor. Bir yanda zikir çeken insanların bulunduğu şeyler, e, ablular. Diğer tarafta Yargıtay'ın yapacağı toplantılar e, kafa karışıklığı ortaya çıkarıyor. Bu sebepten ötürü de insanlar biraz afallamış olabilirler. Başta Oy. CHP olmak üzere. CHP gitmemekte kararlıymış Kılıçdaroğlu ama belli değil. Çok iyi ağırlayacağız diye özel şey gitmiş haberden de. Dike'nin haberi bu. İsraf olmasın diye. Orada yapıyoruz demişler. Yargıtay katılırsa çok mutlu oluruz. Çok iyi ağırlanıp kucaklanacak demiş. Hı. Hmm. olduğu için Dike'nin haberi bu. Ee, bir de ya, demin soruyordun savaş mı değil mi diye. Ateşkes var mı? Amerika Birleşik Devletleri ateşkesten memnun Hem var dedi. hem yok. Evet, Türkiye ateşkes yok demiş. Evet. Çünkü olabilirdi, de olmayabilirdi. De. Evet. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü PYD ile anlaşmaz söz konusu değil demiş. Işidin İbrahim o, Kalın Okuluna bakan hala 4 okul demek yanlış olur eski değil bakan. okul değil demiş eski bakan Efkan hala İçişleri bakanı değil soru neden ayrıldı Sadat Aşideçi Çiğdem Toker yazıyor cumhuriyetten yönetim kurulu başkanı değilmiş artık Cumhurbaşkanlığı başkanlığı baş oldu çünkü biliyorsun emekli tü general Adnan Tanrı verdi. Onun ye, peki ne olmuş? Ne olmuş? Yönetim kurulu başkanı değil artık. Ne? ne? Yönetim kurulu üyesi. Üyesi. Aynı zamanda hem, danışman. Hem baş danışman Hı. hem de yönetim kurulu üyesi. Bir de yeni yönetim kurulu başkanı, tabi Adnan Tanrıverdi değil, onun yerine kim? Kim? Ali Kamil Melih Tanrıverdi. Soyadı, benziyor, benziyor. ama akrabalık mı var? Var mı bilmiyoruz. Değil ama özellikle de trileçe dünyası diye bir şirketi de mi? geçiyormuş. Evet. Tatlı. Evet, son Tatlı trilçe. Sütlü hafif bir tatlı ve şey, e, askeri paramiliter ordu. Evet. Lan Eğer iki canım. şirketin patronu <gülüyor> aynı Ali Kemal Melih Tanrı verdiyse özel harp teknikleriyle ilgili sütlü tatlılar arasındaki bağlantıyı hep birlikte kafa yorabiliriz ya söyleyeyim, da hiç kafa yormayız. Söyleyeyim. Sermaye böyle bir şey değer geçeriz. Dün, diyor. dün siz söylüyordunuz pasta yedirme durumları, evet. Cerablus'ta pasta yedirme durumları vardı. Belki onun karşı yapılmış olan bir yatırım olabilir. Önceden görme oradaki pastaları e, gönderebilme sınır bölgelerine. Evet sarayda baş danışmanlık gayrinizami harp, sütlü tatlı özel güvenlik. Sütlü tatlı özel güvenlik AŞ. Bu arada görevi bırakma derken görevini 10 Aralık 2013 tarihinde bu yana sürdüren Türk Telekom CEO'su Rami Aslan'da da görevinden ayrılma kararı aldığı bildirilmiş Türkün haberini. Böyle. Neden acaba? Bilmiyorum herkes sıkılmıştır. Belki de CEO olmak zor gelmiştir kendisine. Yük çok büyük ya. CEO her şeye karar vermek zorundasınız. Evet peki yapılaşma bağlantı yolunda rampa ka ranta kapı hangi bağlantı değil, üçüncü 3. Köprü köprüde Hı, çok bağlantı yolu var bu arada yapılaşma değilmiş Neymiş? Ee, değilmiş Kuzey Ormanları <gülüyor> bölgesinden geçen ve şimdiden yüz binlerce ağacın kesilmesine neden olan otoyolun ormanda ya yarattığı tahribat konusunda mahkeme şöyle demiş Yani TMOB'un meslek odalarının açtığı davada İstanbul dördüncü mahkemesi idare mahkemesi bölgenin doğal ve tarihi sit alanı olduğundan yapılaşma değil demiş. Hukuki olarak mümkün değil demiş. Bir, olası bir yapılaşma da yerel yönetimlerle, yönetimlerce engellenebilirdi demiş söz konusu gerekçelerle dava konusu imar planı değişikliğin hukuka şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına aykırı değil demiş uygun demiş kamu yararı var demiş. Dün ilginç bir olay daha yaşandı mecliste ondan da bahsedeyim meclis başkanı İsmail Kahraman'ın bu Çegovera şey, ile alakalı bir takım açıklamaları vardı hatırlarsınız. De var, katil kişilik eşkıya gerilla gibi sözlerle şey yapmıştı, itham etmişti şeyi. Ben yani bunlara katılmasam da Küba'da devrim yapıldıktan sonra yargıç ünvanıyla beraber yaptı, yapılan idamlar ve infazlar konusunda kafamı karışık olduğunu söylerim. Arkasından gelecek olan bir idealist karakter de var. Tabii ki o ayrı. Ama şimdi bununla alakalı tartışma sürerken bu sözlere yönelik Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devrimci grubu grubuyla basın açıklaması yapmak isteyen Meclis katip üyesi CHP'li Ali Haydar Hakverdi'ye polisler müdahale etmişler. Ç tişörtü giymek isteyen öğrencilerle polis arasında arbede yaşanmış, dalaşma yaşanmış ve ardından da ellerinden zorla almaya çalışmışlar. Öğrencileri getiriyorsunuz meclise kadar, polisler karşısında dikiliyor, oradan sonra zorla tişört giydirmeye çalışılıyor ya da tişört giymeye çalışılıyor, ellerindeki tişörtler zorla alınmaya çalışılıyor. Tedbir amaçlı çağrılan resmi kıyafetli itfaiyeciler bile olaya müdahale ediyorlar. Öğrenciler haftada kalıyorlar. O sırada da Ali Haydar verdi. arkadaşlar bizim yaşadıklarımız belli bu şekilde yapıyoruz ama bu durumu anlatacağım. Giymiyoruz kusura bakmayın iradenizi koda koymuş oldum diyerek öğrencilere sakinleştiriyor. Oraya kadar çağırıyorsunuz böyle bir ufakta bir şov gibi bir şey yapıyorsunuz ardından da giymiyoruz arkadaşlar diye öğrencileri arka plana alıyorsunuz. İlginç. İlginç evet. İlginç. Yani biraz eski modası geçmiş eylemler gibi duruyor bir yandan baktığınız zaman da. Dünyadaki diğer eylemselliğe daha farklı, daha yaratıcı eylemlere baktığınız zaman... hala meclisin önünde basın açıklaması yaparak tişört giymek bana biraz e, eski geliyor. Daha farklı şeyler yapabilmek varken. Evet, bu basınla ilgili son olarak da bir şey söyleyeyim ve bitirelim istersen. Aydın Engin'in bir yazısı vardı dünkü... E, Cumhuriyet Gazetesi'nde okuma fırsatı bulamadık. Şimdi zamanımız azaldı ama şöyle başlığı tırnak içinde susarak da tasvip edilir evlat. Başlık tırnak içinde çünkü benim değil usta bellediklerimden rahmetli Fuat Büte Büte abimden zorlanmayın tanımazsınız diye de parantez açmış. Gazetelerin İstanbul dağıtımı bir zamanlar ondan sorulurdu. Bir de işsiz kalmış genç gazetecilerin cebine inanılmaz bir zarafetle harçlık koyup ''Kulağına da meslek öyüdü üflemesiyle tanınırdı, ustalarımdandı.'' diyor. Ve 12 Mart faşizminin 1971, e, Alacak karanlığında kulağıma küpe gibi yapıştırdığı bir usta öğüdüdür. ''Zulme şahit olup da yazmazsan, konuşmazsan tasvip etmiş olursun evlat.'' ''Susarak da tasvip edilir çünkü.'' Usta övdüdür, duraksamadan tutarım demiş. Bir ay, zaman, bir ay önce Zaman Gazetesi'nde yazan Şahin Alpay, ondan birkaç gün sonra eski kapı yoldaşım, arkadaşım Lale Kemal, niye tutuklandılar? Hilmi Yavuz arkadaşım hakkında niye gözaltı kararı verildi? Bülent Mumay niye gözaltına alındı? Nazlı Ilıcak niye tutuklandı? Yavuz Baydar hakkında niye gözaltı kararı çıkarıldı? Dün Murat Aksoy niye gözaltına alındı? Ben sadece tanıdıklarımı, tanıştıklarımı yazdım. Liste çok daha uzun. Siyasi gerekçe belli. Cemaat yayınlarında yazmak. Resmi gerekçe de belli. FETÖ üyesi olmak ya da FETÖ propagandası yapmak. Hukuki gerekçe, işte o belli değil. Gerekçeyi savcının iddianamesini okuyunca anlayacağız. Ancak savcının hele o hal koşullarında iddianamesini ne zaman yazacağı belli değil. O güne kadar yat yatabildiğince, at voltana atabildiğince. Bu meslektaşlardan kimileri cemaate ait ya da yakın gazetelerde çalışıyorlardı. Adını andıklarımın hepsiyle iyi kötü tanışıklığım var. Cemaatin illegal bir örgütlenmesi de olduğunu ve kanlı bir darbeye kalkışacağını bilselerdi, saniye beklemeden ayrılacaklarını, sessiz bir ayrılışa razı olmayacaklarını, darbeci zihniyeti ölümüne suçlayacak birer açıklama yapacaklarını da biliyorum. Dahası Bülent Mumay, cemaate ait hiçbir yayında yazmadı, yazmazdı da. Yazardı diyenin alnını karışlarım ama sorarım, yazsa ne yazardı? Murat Aksoy, bırakın cemaat medyasında yazmayı uzun yıllar rakip siyasi çizginin gazetesinde Yeni Şafak'ta yazdı. Bu meslektaşların kimileri şimdi tutuklu, kimileri göz altında. Neden? Bunun siyasal açıklamasını yapabiliriz. Resmi açıklamayı biliyoruz ama hukuksal açıklamayı ne ben becerebilirim ne de hukuku ciddiye alan biri. Bu meslektaşların tümünün tutuksuz yargılanmaları evrensel hukukunda Türkiye ceza yasasının özünün de açık seçik gereğidir. Yargılanmalarında bir terör örgütüyle organik bağları olup olmadığı somut kanıtlarıyla ortaya konmalıdır ve bu ödev hukuk eğitimi görmüş olması gereken savcının omuzlarındadır. Bu yazı sadece bunu söylemek için yazıldı. Yarın bir gün bugün havuz medyası AKP medyası gibi aşağılayıcı nitelemelerle anılan gazetelerde ve televizyonlarda çalışan meslektaşlarımızın başına gün döner devran değişir de aynı hukuksuzluk aynı temelsiz suçlamalar aynı terör örgütü üyeliği gibi kanıtsız iddialar gelir ve onlar da gözaltına alınır tutuklanırlarsa bu yazı yine yazılacaktır. Ustam susarsan da tasvih etmiş olursun evlat demişti. Susma. Bedeli ne olursa olsun susma. Diyor Aydın Engin. Dünkü Cumhuriyet yazısında. Böylece bitiriyoruz herhalde. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. <Gülüyor> 체캐스트